İzlediğiniz Merhaba kainat. Bugün 26 Ocak, Salı. Yıl 2010, Ay 1, Gün 26, Kasım 80. 1431, Hicri Sefer 11, 1425, Rumi Ocak 13 Günün malumatı. Şişmanlık eşittir hastalık. Uzmanlar, şişman kişilerde kilo kaybının kalp hastalıkları riskini azaltabileceğini söyledi. İnsan vücudunda bel çevresinde depolanan fazla miktardaki yağın obezite yani şişmanlık, diyabet yani şeker, yüksek tansiyon ve kötü huylu kolesterolü tetiklediğini belirten doktorlar, bel çevresi kadınlarda 88, erkeklerde 102 santimetre yaşıyorsa, bu hastalık belirtisi olarak sayılabilir, diyor. Kalp hastalıkları riskinin, bel çevresinde depolanan fazla miktardaki yağ dokusuna bağlı olarak gelişen şişmanlıktan kaynaklandığı ve şişman bir kişinin sağlıklı olabileceği düşüncesinin doğru olmadığı, mümkün olduğunca şişman kişilerin yavaş yavaş kilo vererek tekrar normal sağlıklarına kavuşabilecekleri belirtiliyor. Yemek listesi gün 26. Sebzeli çorba, etli lihana dolması, salata, sütlaç büyük saatli marifet tek bir Herkes. Açık Radyo 94.9 ve açıkradyo.com.tr'den de yayın yapan ya da açıkradyo.com'dan da yayın yapan Açık Radyo'dasınız. Onun Açık Gazete programı başladı Ömer Madravi, Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Huey Piano Smith'e de bir günaydın diyelim. Piyano lakabıyla anılan Huey Smith... Amerikalı rhythm ve blues piyanisti aynı zamanda da rock and roll akımının doğmasında etkili olan insanlardan biri. Onun doğum günüydü bugün 1934'te tahmin edilebileceği gibi New Orleans şehrinde doğmuş ve çok büyük bir ekol olarak da nitelendiriliyor kendisinin bir şarkısını Free Single and Disengaged yani bekar, özgür ve hiçbir bağlantısı olmayan bir evlenme çağrısı olarak da alınabilecek şarkısını çaldık. Huey Piano Smith and His Clowns adını taşıyan grubuyla. Yani soytarılarıyla birlikte, palyaçolarıyla. Evet ona da bir günaydın dedikten sonra bugünün haberlerine geçebiliriz. Soğuk hava. Epey bir yaygın e, şekilde İstanbul'da ne kadar düşeceği tartışmaları da yapılıyor. Bütün televizyonlarda da gözüme iliştiği kadarıyla böyle bir münakaşa ceryan ediyor. 15, eksi 15'e kadar Hürriyet Gazetesi'nin söylediği gibi düşer mi düşmez mi diye. Meteorji düşmez demiş. <gülüyor> evet. Batı da öyle düşüş olmaz demiş. Rusya'da öyle demiş. Rusya'da mı öyle demiş? Yok Rusya. Rusya demiş ya, ya eksi 15 X15'ti. E Bu bir Rus oyunu Moskova oyunu olmasın. Sıcak sulara inmek için bizi soğuktan kaçırmaya çalışıyorlar. Mümkün. Daha önce Mümkün. denemişlerdi. Evet. ben Tarihi bizim gibi tarihi iyi okuyan <gülüyor> acar muhabirler tabii hiç. Daha duydurabiliyorlar. Bunu... <gülüyor> Yemedik bunu. Don ve buzlanmaya dikkat edilmeli. Ama meteoroloji şey demiş yani. Türk meteorolojisi direniyor Moskov tasallutuna karşı ve hava sıcaklığı eksi bir ya da iki civarında olacak demiş. E, Sibirya soğukları dedikleri ise ki Miktat Hoca bizi uyarmıştı bu konuda pek e, Sibirya soğuğu dememek lazım demişti doğrudan kutuptan geliyordu yönü doğrultusunda demişti o da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da durumun vahim olduğu belirtiliyor. Yani orada 1500 köy var uzaklarda diye ve bir başlık atmış bugün taraf gazetesi. Ee, 1500'den fazla köyün e, her türlü iletişimi kesilmiş durumda. Telefonda konuşamıyorlar mı acaba internet ve telefon bağlantıları yok mu? İnternetleri bile mi yokmuş? Çok tuhaf. İlginç. <gülüyor> <gülüyor> Denecek bir şey yok. Kartepe'de mahsur kalan 11 dağcı kurtarılmış soğuk havaların hafta sonuna doğru etkisinin azalması bekleniyor. Belki tekrar Miktat Kadıoğlu'yla bir fırsat olursa konuşma imkanı arayacağız. Bu arada Doğu Avrupa'da da kara kışın esiri oldu diye bir haber var. Gene... E, Polonya'da hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye düştüğü haberi var Boşov Amerika'dan aldığım bir haber bu tarihine baktım acaba bir yan, yanlışlık mı var diye eski tarihli bir şey mi diye hı hı. Değil. 26 Ocak 2010 tarihli bir haber ee, ve Polonya'da geçen hafta hava sıcaklığı sıfır'ın altında 35 derece olmuş ve geçen aydan bu yana da 200 ölü var. İstanbul civarında da aslında evsizler, evi barkı olmayan insanlar belediyenin imkanlarına sığınmak zorunda kalmışlar. Bulgaristan'da aşırı soğuklar nedeniyle okulların tatil olduğunu da belirtelim. Orada da bazı bağlantılar kesilmiş ama bak Bulgaristan'da da komşumuz. Normal yani orada da internet bağlantısı kesilmiş mi köylerde? Önemli olan bu. Cürel köylere gıda ve maldeme ulaştırmaya çalışıyor diyor Voice of America haberi. Havanın hafta sonuna doğru ısınması bekleniyor. O da demiş Avrupa için. Bir de tabi sokaktaki hayvanlarla ilgili bir haber var. Belki onu da önemli söylemek Hayvanlara acilen yardım etmek gerekiyor sokaktakilerini. Ee, çünkü aslında <gülüyor> gün sayısı arttıkça bu şekilde. veya soğuk ve soğukla birlikte de bir su bulabilmek çok zorlaşıyor hayvanlar için. İki yiyecek herhangi bir şey bulabilmek. Çünkü toprağın üzeri karla örtülü ve e, yiyecek her şeyde donmuş durumda neredeyse. Peki su niye sorun oluyor? Karı yemiyorlar Yani çünkü aslında suya ihtiyaçları var. Kara değil. Ya eritebilmek falan gibi e, bu tip teknolojileri henüz geliştirebilmiş olan bildiğimiz kadarıyla bir tek biziz. O yüzden e, şimdilik durumları sorumlu. Türkler değil yani insanlardan bahsediyorum. Türklerden başlayarak insanlardan bahsediyorum. Öncelikle tabii Türkler. E, aslında ihtiyaç olan şey bir apartmanın aşağısına doğru inip bir adet su kabı koymak, suya da bir miktar zeytinyağı katmak. Çünkü dilleri yapışıyor başka türlü de. E, ve bir de <gülüyor> yemek artıklarını hakikaten sık sık aşağı indirmek. şu sokakta tonla. Hayvanlar özellikle İstanbul'da yayın yaptığımıza göre hepimizin herhalde sokağında kedileri, köpekleri görmüyor olma ihtimali yok. Şu ara göremiyorsunuz çünkü bir taraflara sığınmış durumdalar. Onlar da kurtulmaya çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçici barınma yerleri hazırladı insanlar için ama hayvanlar için böyle bir şey duymadık şimdiye kadar. Sokak Hayvanları Derneği'nden Fatma Balkanlı da NTV'nin haberine göre belediyeler duyarsız demiş bu konuda. Geçici olarak dahi sığınabilecekleri bir yer yok demiş hayvanlar için. Evsiz insanlar için bile geçici olarak sığınabilecek bir yer olmadığı Size için açıldı memleketimizde. Açıldı ama şimdi. Aha, spor birkaç, salonu mu diyorsun? Birkaç yere belediye böyle bir yani, hizmet veriyor dendi. Doğru. Yani yıllardır da veriyor. Televizyonlardan da seyredip belediyemize hayır duası okuyoruz hep birlikte ya. E, de hava eksi ikinin altına düştüğü zaman sığınabilecek tek yeri olan şehirlerden biri herhalde. 12 milyondan fazla nüfusuyla İstanbul. Spor salonlarını açıyorlar bu durumlarda. Girmek için de tıraş olmanız, yıkanmanız, onların verdiği devlet eşofmanlarını giymeniz falan filan gerekiyor. Ee, hani bunlar bir kenara gerçekten ölümüne donmayacaksanız sığınabilecek bir yer yok. Yani hani madalyonun öbür yüzünü de söylemek gerektiğini evet. düşündüğüm için söylüyorum. Yani insanları spor salonunda yatırıyor olmaya hizmet demek zorunda kalıyoruz bir yandan da. Evet, hayvanların durumu da tabii çok endişe verici bu devam edecek olursa. İstanbul nüfus dedin? yeni nüfus sayımı sonuçları hazırlamış. Başbakanın üç çocuk. çocuk sözüne de bir tek İstanbul uymuş. Evet, üçer üçer yapıyormuşuz İstanbul'da. Yani Türkiye istatistik Kurumu TÜİK verilerine göre İstanbul'un nüfusu 12 milyon 915 bin 158 kişiye ulaşmış. Hiç fena değil. Ama başka yerlerde bu kadar yükselme yok. İstanbul bu boyutuyla, bu nüfus hacmiyle herhalde dünyanın en orta büyüklükte bir ülkesi olabilir. Birleşmiş Milletler üyelerine bakacak olursak nüfusu 13 milyon civarında olan çok fazla ülkede yok yani dünyada. Ee, Baya aslında zaten hani bir çeşit kent olarak... Şehir değil bunun ötesinde şehir devlet falan da sayılabilir İstanbul ama pek öyle değil biliyorsunuz Ankara'dan yönetilen bir memleket halinde ama iyi yönetiyorlar eğer, ayrı yani memnunuz yanlış anlaşılır. <gülüyor> ama eğer bu şeyler e, balyoz operasyonuyla ilgili ortaya konan belgeler doğruysa. O zaman artık İstanbul yeni yönetim merkezi haline de gelmesi düşünülüyor en azından o senaryolarda. Bütün şeyler Ankara'dan değil artık İstanbul'dan yönetiliyor bu ülke. Onlar doğru olursa ama bilemeyiz tabii. Kısmet yani zaman içinde zaten kim kimi yönetiyor falan anlaşılacaktır. Ya bu konuda ciddi karmaşalar yaşıyor olduğumuz için şimdi askeriye mi başbakanlığa, başbakanlık mı askeriyeye, İstanbul mu Ankara'ya, Ankara mı İstanbul'a? Türkiye'mi Avrupa Birliği'ni, Avrupa Birliği'mi AKP'me, e, AKP diye başlayınca tabii kötü oldu. <gülüyor> Avrupa Karma Parlamentosundan bahsediyorum. E, başkanı da artık bir Türkmüş. Aslında gururla manşetlere atılması gereken e, bir şey ana akım medya açısından hani Türk oldu. işte orada da Türk falan filan diye ama titre katılmış genellikle sanırım AKPli olması ile alakalı. <gülüyor> evet Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu. 42 yaşında oldukça genç bir yaş sayılabilir bu iş için. Parlamenterler Meclis Başkanlığı'na seçilmiş. Yani Alanya'da çiftlikten Avrupa'da başkanlığa diye vermiş mesela Hürriyet gazetesi. Ona da belki dönme fırsatı bu. Şimdi tekrar şeye bakalım. Bir de haber takibi yapalım. Düşen Etiyopya uçağıyla girmiştik dün bir son dakika haberi gibi. Kayıp olduğu söyleniyordu. Akdeniz'e evet. çakıldığı tahmin ediliyordu. Tahminler ne yazık ki doğru çıktı. Evet, Beyrut açıklarında Akdeniz'e düşen Etiyopya Havayolları Şirketi'ne ait uçaktan 34 kişinin cesedi çıkarılmış, 90 yolcusu olduğu mürettebatla birlikte belirtiliyor. Ve herhalde hiç kimsenin kurtulmadı tahmin ediliyor, kesin gibi diyebiliriz. E, 54 Lübnanlı, 22 Etiyopyalı. Aralarında Türklerin de bulunduğu, bir, en azından bir Türk'ün de bulunduğu İngiliz, Kanada, Fransız, Irak, Suriye ve Rus vatandaşları da var deniyor. Böyle bir haber takibi de yapalım. Maalesef böyle oldu. Çok maalesef demenin bile yeterli olmayacağı başka bir haber de Haiti'den geliyor. 150 binden fazla, resmen 150 binden fazla insanın gömüldüğü. Toplu mezarlara tabii şüphesiz ki gömüldüğü Haiti'de 12 Ocak tarihli korkunç depremden zelzele'den sonra Haiti'nin iletişim Bakanı Marie-Laurence Jocelyn Lasseg de şey demiş, 300 bin olabilir demiş. Yani böyle tahminler de bu şekilde söylenebiliyor. Dün konuşmuştuk galiba hı hı. bir ara bunu da. Evet. Zaten tahminden öte kendi kişisel tahminini söylüyor. Çünkü sistem tamamen çökmüş olduğu için. Hiç Porto kimse Prens'de bilemiyor. Evet. Porto Prens şeyinde yani sadece Portoprenste Prens'te 800 bin insan evsizmiş. Biz biraz önce İstanbul'da evi olmayan insanların ve de barınaksız hayvanların durumunu konuşuyorduk. Tabi orada iklim biraz daha Helverişli müsaade ama 800 bin insanın düşünebiliyor musun? Orta bir yani küçük bir ülke büyüklüğünde insan evsiz orada. Hı hı. Haiti'de başkentte ve 400 bin kurtulanın da işte başkent Porto Prins'in dışında geçici barınaklarda şeyde kalacaklarını, çadır kentlerde kalacaklarını söylemiştim. Fakat çadır kentte 400 bin depremli kurtulanı kalıyor. Yani böyle bir şey. Dünyanın en büyük mülteci kamplarından biri olmaya evet. aday tabii. Gazze'den işte Darfur'dan falan sonra büyük ihtimalle ama. Yani bütün adanın toptan bir mülteci kampına dönüştüğü bir durum herhalde bu. Bu arada da harıl Turistlerin harıl. Turistlerin kiraladığı yerler hariç tabii. Evet. E oralarda tabii. plajlarda şu o anda başka. güneş yağı ve e, popcorn servisi devam ediyor. Aynı Haiti'de. ...ve şeylerde tabi diskolarda da... ...o gece eğlencesi ama yani... ...gece eğlencesi... ...belki iyi bile geliyordur hani... ...bir yerlerden uzaktan medeniyetin sesi falan... ...hala e, işte insanı ...hala şehirde hissi falan filan veriyor olabilir mi... ...Aitililere? Ben Aitililerin durumu ile ilgili değilim... ...oradaki insan dans edenlerin... ...psikolojisini yorumamaya çalışıyorum... ...parasını verdim sonuna kadar... ...psikolojisini mi? Evet... ...kapitalizm diyoruz özetle... <gülüyor> Artık buna korporatizm mi diyelim bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, Naomi Klein dün e, Boğaziçi Üniversitesi'nde müthiş bir bence konuşma yaptı. Ee, onun da bizimle de yaptığı konuşmada da söylediği gibi e, buna artık e, pek şey diyemiyoruz. yani. Kapitalizmin çok özel bir biçimi korporatizm. Hı hı. İn i̇nternet sitesinde de yerleştirdik konuşmayı halkların devreye girme zamanı başlığıyla koyduk çünkü ana konuşmadan çıkan ana fikir de oydu yani e, ağzından salyalar akan Amerikan şirketleri Kanada Fransız şirketleri iş başına girdiler hepsi yeniden inşaat sözleşmelerini elde etmenin peşindeler yani yeni baştan Irak filmini göreceğe benzeriz diyordu Naomi Klein genç neslin yeni neslin en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri kendisi bence. Ee, yani Haiti bu sene beş kasırga vurdu ve iklim değişikliği gibi şeylerin ön cephelerinde bulunan ülkelerden biri. Ne bulursa onlara vuruyor zaten bu tip hı hı. ülkelerde. Ve yeniden inşa etme, inşaat yeniden yapılanma dedikleri şeyde muazzam bir endüstri oldu. Dev bir sektör. Şimdi orada dün toplantı yapılmış. Hadi gözün aydın. Montreal'de. Neden Haiti'deki bir durumun tartışması Montreal'de yapılıyor? Ee, büyük ihtimal para toplamak falan öyle bir şey mi? Anladım ama niye, Haiti'de şey mi kalmamış hiç? Oturacak yer mi kalmamış ya da Genel da... anlamda kalmadı hakikaten <gülüyor> şimdi bir yandan ama ee, Tabi oraya gelmiş olsalar herhalde neye yardım ediyor olduklarını, niye yardım ediyor olduklarını falan daha az yabancılaşarak halledebilirler. İşte evet Klein diyor, diyor ki şöyle bir teori var diyor işte gelişti. Beyinlerimize de bunu yerleştirdik bir güzel. Travma geçirdi ya bunlar zaten yoksul insanlar. Düşünemezler kendi başlarına. Biz onlar için uzakta bir yerde işte iyi bir otelde Montreal'de karar veririz. Daha sağlıklı karar veririz diyorlar diyor. Ee, Doğru. Zaten olur. ama işte hani sağlıklı bir kararın peşinde miyiz hakikaten? Yani ortada çünkü çok fena halde sağlıksız bir durum var. Hani bu sağlıksız duruma dair rasyonel çözüm üretmek değil. zaten biraz daha hani irasyonel, verimsiz, belki zarara uğratacak verenleri bir çözüm üretmek gerekiyor. Ya hayitlilere için bir maşal yardımını oracıkta Montreal'de düzenleyi veriyorsunuz diyor. Her şey tersine işliyor yani. Yardım ve desteğin mesela çok hızlı olması lazım. İken gayet hı hı. yavaş oldu. Hatta hızlı olsun diye e, hallenen ya da hızlanan Hayitillere ise biber gazı ve mermi düştü hediye olarak. Evet çünkü Hayitilliler kurtarıcı olarak kabul edilen insanlar tarafından düşman muamelesi gördüler diyor. Sayın'ın söylediği gibi kurtarılacak insanlar gibi değil pek. ...sebebi de şu... <gülüyor> yani ...Irak ve Afganistan işgalleri... ...Amerikan ordusunu o kadar... ...tuhaf, degrade etti ki diyor... ...yani askerler... ...herhangi bir sahaya girdiklerinde... ...orada sadece düşman... ...görüyorlar diyor... Yani ...başka bir muamele bilmiyorlar... ...nasıl yardım edeceklerini de bilmiyorlar... ...tek bildikleri işgal diyor... ...yani... E, ...mesela neler olmuş biliyor musun... Bir sürü insanın mesela hiçbir müdahale edememişler bacaklarına, kollarının üzerine falan şeyler binmiş. Enkaz binmiş ve kan kangren oluyor. Gangren, o zaman da bütün vücudu da alıp götürüyor, ölecek. O yüzden de kesip atıyorlar ölen bacakları bütünüyle öldürmesin diye. İşte Oxfam'dan da 890 milyon dolarlık borcun kesilmesi çağrısı geldi tamamen iptal edilmesi doğru ee, durum bu İtalyan bir İtalyan yetkiliden çok ilginç bir adam. Evet, Berlusconi gördüm bende de Berlusconi hükümetinin İtalyan yetkilisine ne kadar bakılabilir diye düşündüm sonra sonra ama adam demiş bir de çok önemli Dem bir adam çünkü çok başarılı Berlusconi'nin de bir anlamda kellesini kurtaran o Akila, L'Aquila bölgesindeki hı hı. depremde müthiş bir çalışma yapan hı hı. adam konuşmuş. Guido, Bertolazzo ben de baktım. Ee, seninle aynı kaygıya bakarak ya İtalyan niye şimdi önem taşıyor diye fakat adam önemli bir iş yapmış L'Aquila depreminde geçen sene ve Haiti'de olup bitenlerin bir Fars'tan beter olduğunu söylemiş. Herkes kendini göstermek, güzellik yarışmasıyla böyle Gü güçlülük yarışması arasında bir sirk gibi bir şey oldu bu demiş. E, temel bir liderlik eksikliği var. Haiti'de demiş. Ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri misyonla oraya müdahale etmesi pek yardımcı olmadı demiş. E, Amerikalılar olağanüstü insanlar herhalde demiş. Ama kaos durumunda bulunduğun zaman e, askeri müdahaleyle Yardımı birbirine karıştırıyorlar. Acil yardımı, afet. ne <gülüyor> Demiş ve yani bu afet desteği orduya verilemez. Bu ayrı bir iştir demiş. Reuters'dan bu haber. Guardian'da da gördüm. Rai İtalyan Ray televizyonuna demeç vermiş. Fakat doğru söylemiyor bu adam. Söylüyor olamaz zaten. Evet. Senin de söylediğin gibi zaten İtalyan'ın Dışişleri Bakanı Franco Frattini derhal Amerikalılara ve uluslararası örgütlere böyle saldırıyı kabul edemez benim ülkem demiş. Kendini ayırmış. İtalyan hükümeti bu görüşleri paylaşmamaktadır diye açıklama yapmış Washington'da. Kendi deprem uzmanını yalanlamış. Yani şey... <gülüyor> Siyaset nere kadirim demek istiyorsun. <gülüyor> Nefes kesici haller alabiliyor hakikaten. Yani Bertolazo çünkü daha da ileri gitmiş. O uzman Haiti'ye gittikten sonra demiş ki... ...akıl almaz bir durum var burada. Ama çok daha iyi yönetilebilirdi. Pek çok insan hayatı kurtarılabilirdi diye fakat... Ülkelerinin ne kadar büyük ve önemli olduğunu ve nasıl büyük bir hali cenap dayanışma gösterileri içinde olduğunu gösterme yarışına giriyorlar. Bu da sirk gibi bir şey oluyor demiş ve tamamen gerçeklikten kopuk bir durum demiş. Ne diyorsun sen bu işe? Ee, ne denilebilir ki? Yani aslında üç aşağı beş yukarı askeri helikopterlerin Haiti'ye indiğini, içinden de silahlarla askerler çıktığını görünce. Yani diyecek pek bir şeyin kalmadığı bir alana girmiş olduk herhalde çünkü askerin geldiği yer, sözün bittiği yer zaten. Ee, bize ancak ya da işte Haiti dışındakilere konuşmak, Haitidekilere ise uslu durmak durmadıklarında dipçik yemek kalıyor. Evet, çok e, ilginç bir şey mesela bir o Haiti'nin e, sivil haklar savunucularından önemli bir adamı da tutuyorlarmış bir yerde anladığım kadarıyla. Onu da serbest bırakmışlar şimdi gitsin artık diye. Ama depremden önce tutuklanmış. Kötü işler yapıyor diye komünist midir nedir? Amerika'da tutuklanmış yani. Onu şimdi bırakmışlar artık. Böyle de iyi güzel şeyler oluyor ama. Güzel. <gülüyor> Herhalde güzel demek gerekiyor bu kısmına. Evet, bu şeyde ne diyeceğim bilemiyorum. Çavez'in... Haiti iddiasına Rus... Dün öylesine vermiştik bir miktar evet. hatta bıyık altı gülerek açıkçası. Ee, gerçi hala bu haberi okuduğumuzda hikaye devam ediyor. Ee, Chavez'in şunu söylediğini söylemiştik dün. Ee, ABD bir deprem makinesi üretti. Bunu Haiti de denedi. Asıl hedef İran. İran'da deprem yapıp Ardlan'dan İran'ı işgal edecekler demişti. Ama arıza yapmış alet. Yapma ya. Evet. Joint'tos öyle bir iş mi? Yani tamamen kontrolden çıkmış deney. E o zaman her yerde mi deprem olabilir herhalde? Hayır, bir daha denerlerse gene hata yaparlarsa olabilir bu belli yerde yaptırıyorlar depremi. Haiti'de denemişler laboratuvar olarak. E, pek başarısız görünmüyor o halde ya. amaç deprem yapmaksa Haiti'de. E deprem oldu Haiti'de. Başarısız kısmı nerede? İşte Ruslar öyle demişler. Ne demişler? Eee Rus desteği gelmiş yani Russia Today'de. Moskova'da benzer silahlara sahip ve kullanıyor demiş. Mesela bir Gürcü parti liderinin de lafı Gürcistan'daki depremi tetiklemekle suçladığını final Rusya'yı söylemişler. Afganistan'daki 2002 depremi yine Rusya tarafından böyle suçlanmış. ABD bir deprem cihazı yaptı diye. Ee, ya benim anladığım kadarıyla Devlet Duması ee, Harp hakkında 90 milletvekili bir basın açıklaması yayınlamışlar. 90'ların ortasında. Rusya'daki şey yani meclis. Evet, yüksek frekanslı radyo dalgalarıyla dünya coğrafyasını etkileyebilecek yeni bir silah meydana getirme peşinde olduğunu iddia etmişler. ABD'nin falan evet. diye devam ediyor haber. Yalnız bu raporlar bir türlü ortaya çıkmamış Rusya'nın yazdığı iddia edilen raporlar. Haberin sonunda söylüyor onu. Haberi böyle iştahla okuyorsun okuyorsun <gülüyor> okuyorsun sonra he diye kalıyor mevzu. Evet. Tesla makinesi diye geçiyor. Evet, ev vardır bu şehir efsanelerinde ünlü. E, mucit Nikola Tesla. Sırp asıllıydı galiba değil mi? Hırvat mı yoksa hatırlamıyorum. Neyse, böyle bir şey. Fakat e, bugün güzel bir haberim daha var. Tony Blair'e en az 200 bin sterlin verilecekmiş bir banka tarafından bir konuşma yapsın diye. Yalnız Britanya bankalarını dizleri üstüne çökerten mali krizin baş sorumlularından biri olduğu söyleniyor şeyin şirketin. Landsdown Partners ve Blair dünyanın en fazla konuşması için en fazla para alan adamlarından biri. 50 bin sterlinle 170 bin sterlin arasında tek bir konuşma için alıyormuş. Getirtelim mi açık radyo? açık gazete. Ama şimdi bunun bir e, aslında kamu yayını yapan kurum olduğunu, kar e, amacı gütmediğini falan söyleyip bence en azından 50 bin ila 70 bin sitelini düşürerek getirtelim. Tabii. Yani evet. sonuçta bize de aynı fiyatı çekmesin. Ayıp olur yani. Yani bu, bu güzel insan ...insanları aydınlatıyor ee, şey. Bayağı birinci sınıf bir haber bu... ...Independent'ta. Fakat asıl büyük haberi ben şimdi patlatıyorum. Belki sekiz buçuktan sonra... ...biraz daha devam ederiz. George Monbiot, Guardian yazarı... ...ve yakından takip ettiğimiz... ...aktivistlerden biri... ...bir vakıf kurmuş. Ve Tony Blair'in... Tony Blair'i tutuklamak üzere, vatandaş tutuklaması yapmak üzere olan her girişime para vereceğini söylemiş. Savaş suçlusu olarak Tony Blair Ne diyorsun buna? Ee, yani Tony Blair hakikaten tutuklanmayı fena halde hak etti ama e, bir yandan da... Tamamen hukuki ama. Tabii tabii tamamen hukuki sebeplerle. Zaten Öyle. hak etmedi mi? Yani hayır, hayır. yalan söyleyerek yüzlerce hani geçtim e, Irak'ta, Afganistan'da kanına girdiği insanları... Yüzlerce İngiliz askerinin ölümüne sebep oldu. Yalan söyleyerek başbakan olarak aslında bütün halkı kandırdı. Üstelik ülkeyi de savaşa soktu. Yani bundan iyisi Şam'da kayısı herhalde. Evet, kitle, kitle cinayeti, kitle Hı -hı. katliamı oluyor zaten. Eğer legal bir destek yoksa bu savaşa, Irak savaşına. E ve savaş suçları deniyor buna ya da barışa karşı suçlar da deniyor. Nürnberg ilkeleri var. İşte planlamak hazırlık yapmak ve girişmek ya da başlatmak bir savaşı saldırı savaşı uluslararası e, sözleşmelere aykırı olarak ve tamamen de böyle Roma antlaşması var işte Roma statüsü 1900, e, 2001'de de e, Blair, Blair hükümeti tarafından da uluslararası ceza mahkemesi imzalanmış ve onaylanmıştı yani bu ceza e, şey suçlarına saldırı suçlarına karşı yargı yetkisini de icra eder diyorlar. Yani tabii hükümet bunu şey yapmıyor. Hem hükümet hem de mü, mü, muhalefet bu hiçbir çıkar olmadığı için buna girişmiyor ama e, şu da var. Bu citizens arrest dedikleri yani vatandaş tutuklaması müessesesi var. Çok eski. Magna Carta'ya kadar filan belki de geri gidiyordur. Bilmiyorum. Yani 800 yıllık filan bir geçmişte olabilir İngiliz Hı -hı. hukukunda. Ee, bugün açtı. Şimdi isteyenler bakabilirler. www.arrestblair.org Burada para. Kendisi de ilk 100 terlini koyuyormuş. Ondan sonra siz de buna denkleştirin diyor işte kendi hüsrallilerinizde koymak isterse benim koyduğum kuralları e, yerine getiren herkes dörtte birini kazanacak diyor bütün şeyin birikmiş paranın ve Blair yaşadığı sürece ömrü boyunca da bu mükafatlar ödüller kalacak diyor yani ne kadar ödül yüksek olursa bu işe girişecek, onu tutuklamaya girişecek olan insanların sayısı da o kadar artacaktır diyor. Hiçbir medeni ülke kitle katillerinin serbestçe ortalıkta dolaşmasına izin veremez. Medeniyetin şartı budur bence diyor. Bence Traş Yani çünkü medeniyet dediğimiz şey... E, tek dişi kalmış bir canavar onu biliyoruz ama. E, yani neresinde bu medeniyetin böyle bir şart varmış? Yani görebildiğimiz, hani dünya üzerindeki medeniyette gördüğümüz kadarıyla hani ancak... Almanya kadar azıtıp sonunda bütünüyle işgal altında kaldığınız zaman falan olabiliyor böyle şeyler. Evet ama geçerli yani Sudan'daki diyor. El Beşir amca bile hala daha pişkin pişkin bastonuyla geziyor ortada. Çok Yüz kolay gezmemeye başladı gerçi. E, tabii. Türkiye'de gelemedi farkındaysan. Ee, yani bugün de mesela bilmiyorum şey oldu mu. Ee, Dışişleri Bakanlığı'nın hukuk danışmanı. ...danışmanlığında... ...başkan yardımcısı olan bir hanım... ...Elizabeth Wilmshurst... ...şeyi açıklamış o zaman... ...yani tamamen aksine... ...bu hukuksuzdur... ...eğer Birleşmiş Milletler kararı... ...Güvenlik Konseyi kararı alınmadıysa... ...Irak'a savaşa girişmeniz... ...hükümet olarak... ...diyor... ...öneriyorum demiş... ...tamamen... ...kanunsuz bir kullanma ve... Hukuksuz bir davranış olur ve saldırı suçu anlamına gelir diye rapor vermiş. Şu anda görevde değil. Ama patronuyla birlikte o sırada hukukçu patronu Michael Woodla birlikte ikisi bu Çilkot komisyonunda da şey veriyorlar ifade veriyorlar. bayağı havai fişekler uçuşabilir ortalıkta diyor. Ben takip etmedim yapılmış olabilir Blair soruşturması. Ama bir uluslararası hukuk mürekkebi yalamış biri olarak kuvvetle desteklediğimi söyleyeyim. George Monbeyon'un girişimini belki biraz da para denkleştirebilirsem oraya da az bir şey gönderebiliriz. Ya yani tutuklanmasından çok üzülmezdim. Bilerin. Bir yandan tabii 200 bin sterlin bir konuşması için alıyor. Buraya getirteceğiz ama o ayrı. Bütün Türkiye Açık Gazete dinleyicilerinin ve de yapımcılarının da merakla Blair'in burada konuşmasını da bekleyeceğinden eminim. Volkan başını sallıyor hızlı hızlı. Tabii tabii. Blair, Blair, Blair diye bağırdığınız uyuyor gibiyim. Peki burada ara verelim devam ederiz. Açık Gazete 18 on up to 36 some are leaving our home and a terrific but you got to go what climb win this race you know by the hip or the low we will see our wife and mother face. Now, let's go, boy Hold up for your town Yeah, we'll get back home You'll be on your same old playground But you got to go Boy, And you're trying to win this race You know by the help of the Lord you see our wife and mother fed. now your boss name may be rich how all kind of change but when I sam saym calling you that don't mean a thing you got to go boy well, up front window race You know by the hymn of the Lord, We will see our wife and mother faith. Now, whole mother's worried I know how she feel Thinking about her son Out on the battlefield But he got the gun Was yep trying to win this ring. You know I don't help all the love. we you see our wife and mother face. Nah, if you go to the cowboy, old Ben do I They put you in that old guard. I just make you. Pick up secret, but but you got to go, boy. Yep, tryin' to win this race. You know by the help of the Lord, we'll see our wife and mother face. Registration Blues, day, pardon, Registration Day Blues. Sleepy John Estes ya da Sleepy John diye de bilinen yani mahmur John Estes'in şarkılarından biri, türkülerinden de demek lazım. Bir blues'du, blues gitaristi, şarkıcısı ve aynı zamanda bestecisi. Tüm bluescularda da görüldüğü gibi zaten. Onun doğum günüydü John Estes'in 1899 doğumlu bir yoruma göre ya da 1904 tam bilinemiyor ama 25 Ocak tarihinde herkes anlaşıyor anlaşılan 1977'de de hayata veda etmiş bir bluescu, blues ustası. Evet devam edelim. Açık Radyo 94.9 açıkradyo.com Kimyasal Ali diye bilinen korkunç bir cellat aslında idam edilmiş. Saddam'ın en yakın çevresinde bulunan Saddam Hüseyin'in uzun zamandan beri yargılanmakta olduğu, yargılandığı da doğrusu ve idam edilmesi de bekleniyordu. Dün gerçekleşmiş Ali Hasan el-Mecid başlıca ya yani mal edilen ki işte diye bilinen daha doğrusu Saddam Hüseyin'in baş celladı, cellat başı da diyebiliriz ve hepsinin başında da bulunmuş kitle cinayetlerinin kimyasal adı de diyorlar çünkü on binlerce insanın ölümünde kullanılan kimyasal silahlarında Baş kullanıcısı emrini veren yani muhtemelen Saddam Hüseyin'in en zalim ve en şiddet dolu adamıydı diye yazıyor Patrick Coburn. Hı hı. Yani Halepçe'deki saldırıda kimyasal silahların kullanılmasından, Şii isyanında kimyasal silahların kullanılmasından falan baya e, baya ciddi suçları var doğrudan emri veren kişi konumunda. Evet, ya bu yani. silahları kendi üretmiyor değil mi? Yok batıdan alıyorlar. Ha, anladım. Başka birileri satıyor yani. Evet. Bayağı göz göre göre İran-Irak savaşı sırasında pıtır pıtır para kazanlar bunun üstünden bazı devletler. Ya İngiltere başta olmak üzere benim hatırladığım Hı -hı. kadarıyla. O hesabı da çıkarabiliriz tekrar. Uzun boylu konuşmuştuk vakti zamanında. Unutuyor insan tabii zalim bellek. Fakat iyi oldu hatırlattın tabii. E, fakat Saddam Hüseyin'in hakikaten e, hem yakın akrabası dört defa şey e, mahkum idama mahkum edilmiş bir adam. En sonuncusu da işte 5000 Kürt sivil insanın Halepçe'de 1988'de o korkunç kötü şöhrete sahip katliamında emri veren adam. 5000'den fazla Kürt'ün kadın, erkek, çocuk, çocuk öldürülmesinden sorumlu. Tabii onun e, şey de var yani ee, em yine şaşıracak şey bu konuda diyor Patrick Coburn bugünkü yazısında Independent'ta niye bu kadar uzun sürmüş olduğu diyor. Ee, Macit muhtemelen Baas rejiminin en korkulan ve en nefret edilen adamıydı. 2003'te yakalan, yakalanana kadar fakat Irak hükümeti onu yani Nazi'lerin Doğu Avrupa'da ve İkinci Dünya Savaşı'nda yaptıklarına benzer şeyler suçlar işlemiş olan bu adamın bir, bütün suçlarından yargılanmasını istiyorlardı diyor. İşte Enfal'deki Enfal diye bilinen ve orada belirlenmiş bütün bir alandaki 1988'de bütün insanların ortadan kaldırılması olayı var ve nihai ölü ölü sayısı 180 bin deniyor ki bu konuların en önemli araştırıcılarından biri kitap da var kitabı da var Patrick Coburn'un bu konuda onun için dediklerine önem vermek lazım ve nihai şey, 180 bin kişi yüz binlerce kişi daha böyle bölgelerinden uzaklaştırılmış happsedilmiş 3800 köyde ortadan kaldırılmış yakılıp yıkılmış ve bizzat e, şey de enteresan yani bazı partisinin o zamanki işte bu saddamın ölüm makinesi de aynı zamanda siyasi mekanizması olan bazı partisinin, Kuzey Bürosu'nun şefi ve bizzat emirleri verdiği de kağıt üzerinde de ve telefon kayıtlarında da teyplerinde de geçmiş. Kürtler memnunmuşlar durumdan. Yani bu idamdan çok memnunum. Bu Kürt halkı için güzel günlerden biri demiş Ceno Abdullah diye birisiyle bir öğrenciyle Süleymaniye'de konuşmuş Reuters'a demeç vermiş. Ama Irak'ın seçimlere gitmesine tam altı hafta varken yani çok yakın bir zaman varken bunun zamanlaması konusunda da tereddüdüm var demiş. Enteresan bir adam aslında şey. İngilizce. Ee, ya ...eğitim filan... ...mesela istihbarat bakanı... ...savunma bakanı... ...ve İçişleri Bakanı... ...farklı zamanlarda bunları yapmış ve... ...kuvvette de... ...kuvvet valiliğini de yapmış... ...istiladan sonra... ...ve olağanüstü orada da zalimliğiyle... ...gene temayüz etmiş... ...diyelim... Hı hı. ...fakat kendisi aslında bir... ...motosikletli kuryeymiş... ...daha önce bir Orada da kamyon şoförlüğü yapıyormuş. Hiçbir e, formal bir eğitimi falan yok. ve bir ihtiyaç da yok zaten. Bir ihtiyaç da yok. Saddam'ın yakın akrabalarından olduğu için güvenlik aparatusunun başına getirip koyduğu adam. Bu arada e, kimyasal silahları kim satmıştı diye e, bir ufak baktım. E, Amerika Birleşik Devletleri, Batı Almanya yani özgür olan kısmı e, Hollanda, İngiltere, Hollanda. Fransa ve Çin satmış kimyasal silahları. Yapmamış Dünya abi. tarih arşivleri öyle söylüyor. E, bu ülkeler bu silahları satan kişi ama e, kimyasal Ali. E, i̇şte canavarımız. Ha, canavar mı? Canavar buna hiç şüphe yok. Canavarların en büyüklerinden biri ama o... Canavar tek başına canavar olabilecek bir canavar yani değil. değil. Suç ortakları var ve bu suç ortakları da hiç daha suçlu. Sayılmazlar Reagan döneminde pıtır pıtır... ...peynir ekmek gibi sattılar bunların hepsini... ...Amerika Birleşik Devletleri mesela... ...işgalcilerden şu andaki... ...ama bunların hiçbirini söylemiyoruz... ...sadece ve sadece bir kimyasal Ali var... ...sanki cebinden çıkarttı kimyasal ama silahları... ...oraya buraya fırlatıyor... ...ne biliyorsun belki de şey yapmışlardır... ...biz veriyoruz satıyoruz bunları ama sakın kullanma... ...demişler... ...böyle bir anlaşma yapılmış olabilir... ...doğru... ya yani ...bu ülkeler bu satışlarda ya, mahir ülkeler... ...nasıl sonra kendilerini temizde tutacaklarını da bilirler hukuken... Ama zinhar kullanılmamak üzere belirli satıyoruz. Biz. Değil mi? Bilimsel amaçlarla falan gibi bir evet. şey de başına eklenmiş olabilir. Ama anladığım kadarıyla bunlar doğrudan e, kimyasal silah olarak satılmışlar. Evet ama kullanılması şart doğru. Değil. Evet o da var. Yani sonuçta tabanca da alıyorsun ama tabancayı satan adam git birini vur diyor mu sana? Demiyor. demiyor. Doğru. Öyle bakmak lazım. E, i̇şte hardal gazı falan gibi zaten görece daha basit silahlar genellikle kullandığı silahlar İran. Tabii kimyasal halini bu arada idamı bir şey değiştiriyor mu diye bakarsak hiçbir şey değiştirmediği gibi sadece ve sadece bu insanlık dışı duruma bir insanlık dışı son getirmiş oluyor. Halbuki öldürmeye hakkımız var mıydı kısmı ile ilgili bence bir daha da bakmak lazım bu canavar arkadaşla ilgili dahi tutmak gerekiyordu herhalde ömrünün sonuna kadar hapiste diye düşünüyorum sonuç olarak. Evet, ben ama onların içine böylesi de geliyor olabilir mi? Hani sussa da e, sonra Allah korusun konuşur konuşur. Ama artık bunların da bir önemi da kalmadı, daha yük açıkmış olduğu için evet bence de öyle. Neyse bu işte böyle kapandı. Güzel haberlere devam edelim. Ee, bir de e, şey söyleyeyim. Hmm. Obama'nın State of the Union konuşması da yapılacak yarın. Bunlardan bahsedecek mi? Bu, bu gibi konulardan bilmiyorum ama şeyden bahsetmeyeceğini biliyorum. Neden bahsedeceğini biliyoruz. Neden bahsetmeyeceğini de biliyoruz. Aslında iklimden bahsetmemeye karar vermiş. Normal. İklim değişikliğinde bence de normal. Amerika'da da e, yoksul Çocukların sayısı 2000'den bu yana 2,5 milyon artmış. Amerika yoksul bir ülke olmaya doğru. Sadece hava, New York'taki EFC sayısı neydi? 1 milyonun üzerindeydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. o bakarız. Ama yani National Center for Children in Poverty diye bir kuruluş var. Yani yoksulluk içinde yaşayan çocuklar merkezi. 16 milyon çocuğun da düşük gelirli ailelerde yaşayıp buna rağmen de kamu yardımı alamadıkları. Çünkü yılda 22 bin dolardan birkaç kuruş daha fazla olduğu için görünüyor. O zaman da o ailelere verilmiyormuş para. Böyle de rakamlar var. Yeni bir rapor çıkmış. 13 milyon Amerikan çocuğu şu anda resmi e, yoksulluk sınırının altında yaşayan ailelerdeymiş 13 milyon çocuktan bahsediyoruz 22 bin yıl. Yani 4, aile, 4 kişilik bir ailede 22 bin dolar yıllık gelir yoksulluk sınırı kabul ediliyor fakat bunun azıcık üstünde olan birkaç yüz dolar mesela üstünde olan aileleri de katınca 16 milyon 16 milyon daha yani toplam 30 milyon çocuk aslında yoksullukla boğuşma durumunda 30 milyon da gene orta büyüklükte bir ülke demektir. Bugünlerde böyle tuhaf hesaplar yapma içindeyim. Hesabı içindeyim. Orta Doğu'dan da hoş bir haber verelim mi? Hangisini diyorsun? İşgalcilerin... E Kimyasal Ali'yi öldürdüğünün yanında bir de 24 Iraklı'nın daha öldüğüm minik haberi. Ha, o da var tabii. Ya çünkü gördüğüm kadarıyla bütün e, İngilizce kaynaklarda en azından, Türkçe kaynaklarda buna dahil e, kimyasal Ali'nin öldürüldüğünü, idam edildiğini görmek mümkün. Ancak e, dün Irak'ta 3 bombanın patladığını, 24 kişinin öldüğünü görmek pek mümkün değil. E, bağlantılı değil diye herhalde kötü niyetli düşünmemek lazım. Bağdat'ta Ve, merkezde yine hı. şehrin göbeğinde 24 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor diye özetleyebileceğimiz haber. Evet, dumanlar çıkıyordu binaların üstünden çok ürkütücü böyle. E, uğursuz dumanlar çıkıyordu. Pek çok insan paralanarak ölmüş. Bunun bağlantısı kimyasal Ali diye adlandırılan Ali Hasan el mecidle ile bir bağlantısı var mı sorusu geliyor akla. Yok, Yok. diyor şey. Patrick Coburn'de olması çok düşük ihtimal diyor. Zaten hiç durmuyor ki diyor. Yani pek seveni olan biri olmadığı gibi kimyasal Ali Irak'ta da. E, bunun yanında Irak'ta işgalden daha iyi bir gerekçe saldırı için sanırım yok. Son uzun yıllardır artık. Son evet. kaç yıldır bile hesaplamak zor olmaya başladı benim için. Bu iş böyle gidiyor. Babil ve Elahamra Otelleri hedef alınmış bu saldırılarda. Genellikle e, basın mensuplarının kaldığı oteller bunlar. Pek çok patlama olmuş. Evet çok acayip. Yani 15 dakika içinde devamlı patlamalar duyulmuş. Oradan buradan biri Sheraton o, otoparkının yanında. Orayı vurmuş daha doğrusu. Ee, Dicle'ye bakan bir yerde. Öbürü El Hamra Oteli'nde. Bir sürü evet. De dediğin gibi batılı televizyoncu, gazeteci filan var. Ve bir de Babilon. Babil, o da daha çok Iraklı kullandı bir yermiş yabancılara göre. Evet, çok ağır bir kayıp. 36 kişi en az kaybolduğu da belirtiliyor. Bir bu kötü, korkunç bir haberdi gerçekten. Bir de tabii Orta Doğu'ya geçmişken e, belki e, Dani Ayalo'nun artık ismeni de tanıyoruz. Hani Büyükelçi krizi üzerinden. Ee, dışişleri Bakan Yardımcısı İsrail'in ee, son bir krizi durumu daha var. Aslında bu Ayalo'nun krizi de değil. Bence e, NTV'de Anadolu Ajansı'ndan aldığı haberi okuyoruz. Manşet yanlış çünkü bu İsrail'in resmi hükümet politikası durumunda şu anda. E, Ayalo'nun kendi kendine yaptığı bir egzantrik durumdan bahsetmiyoruz. Evet öyle yorumlanıyor nedense. Ah çılgın e, Ayalon falan geliyoruz. hiç öyle bir şey değil. Bu gayet gayet resmi politika durumunda. Ve hatta ve hatta e, Abluka'dan beri. ...veya ambargodan beri Gazze'ye uygulanan, e, oraya gitmek isteyen defaatle Avrupa'dan çeşitli üst düzey yetkili oldu. Bunların hepsi güvenlik gerekçesiyle içeri alınmadı. Onlar da sessiz sessiz tıpış tıpış İsrail'i gezip döndüler geri. Bunu yaptılar. Hem de Avrupa Birliği'nin ortak kararına rağmen bundan sonra e, ile ilişkilerin ne şekilde geliştirilmeyeceğini dair işte üzerinden geçmek kolay Avrupa Birliği kararlarının bunu biliyoruz ancak son dönemde artık gittikçe artan bir nefret var özellikle Avrupa Birliği'ne çünkü İsrail'in temel ekonomik destekleyicisi Avrupa Birliği durumunda en çok ihracat yapılan ülke Avrupa Birliği Tam da bu sebeple Avrupa tarafında da artık sıkışmaya başlayan politikacılar başka türlü davranmaya başladılar bu tantanayı duyuyor olmamızın sebebi bu Aslen hani olayın tarihine bakarsak tantana nedir derseniz tantana şu. Belçika Kalkınma Bakanı Şal Michel herhalde doğru okudum. Ee, Gazze'ye gitmek istiyor. Ee, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Dani Ayalon da diyor ki gidemezsin. Niye gidemem? E, gidemezsin diye devam eden bir sohbetin sonunda bu tür seyahatler sadece Hamas'ı güçlendirir. Hamas'a meşruiyet kazandırır. Haklı adam. Haklı tabi adam. Tabii. E, de Belçika'nın orada yürüttüğü tonla yardım projesi var mesela. Üstüne üstlük e, o, orada olan biteni görmekle ilgili de yükümlülüğü var. Çünkü ortada o dörtlüsünün bir parçası durumunda. Hayır işte. Nasıl? Ana politika Filistin'i o duvarların arkasında olup bitenin tamamen dünya tarafından görülmemesi, unutulması. Duvarın İsrail tarafını nefis resimlerle boyuyorlar ayrıca da öbür tarafında zaten insan ya da gezegenin başka bir parçası aynı parçası duvarın öbür tarafında devam ediyor gibi olmasın diye. Yani İsrail'in resmi politikası işte Naomi Klein onu söylüyordu. Hem bize söyledi radyoda hem de dünkü toplantı dünkü konferansında da değindi. Yok saymak, orayı buharlaştırmak, yani gezegenin üzerinden... Baba politika, evet, ana baba. politika falan diye baya baya ataerkil, aslanlar gibi militer, canavarca politika. Ee, bu baba politika, şimdiye kadar ses çıkartmıyor olması AB'nin, sonra AB'yle hesaplaşacağımız kısmı olsun. Ama e, en azından şöyle bir gelişme var, ki bu hiç ufak tefek sayılacak bir gelişme değil. Bir kere güvenlik gerekçesiyle deyip geçemiyor artık İsrail, ne güvenliği diye sorduğunda sonunda bakla çıkıyor. İşte Hamas güçlenir, meşrulaşır falan gibi. E, buna da Avrupa Birliği Konseyi e, şunu söylemiş: Gülünç gerekçeler bunlar, demiş. E, Michel, Belçika ve Avrupa Birliği'nin ideallerini güçlendirmek üzere oraya gidecektim, izin vermediler, demiş. Ya bu arada işgalin nasıl boyutlu olduğunu anlatabiliyor muyum durumunu hissettiriyor bana? Hiçbir kimse anlatamaz, anlattıramaz. Yani, ya, bir ülkenin kalkınma yeter. bakanı ben şu tarafa bakacaktım. Diyor, Yok geçemezsin deyip durdurabiliyorlar ki bildiğim kadarıyla diplomatların seyahat özgürlüğü öyle vize tabi bir özgürlük cinsi değil. <gülüyor> bir canım. Fakat enteresan bir şey anlattı onu da nakledeyim dünkü konuşmasından. Herkes yani en azından ben bir dudağımı ısırmak zorunda kaldım. E, bu şimdi boykot uygulanması için de strateji geliştirmiş durumda Filistin sivil toplum kuruluşları. İşte onlarla bu işgale duvara vesaire yatırım yapan şirketlerin şirketlerle alışveriş yapılmasını engellemeye çalışan kuvvetli bir Filistin tamamen savaş karşıtı, tamamen silah karşıtı bir harekete barış hareketi var. Onların en önemli başkanlarından biri abi şeyde tutuklanmış. İsrail bir yurt dışı gezisinden. ...sonra İsrail makamlarınca tutuklanmış. Gerekçe ne? Silah... ...bulundurmak. Yani dünyanın en barışçı... ...kimlikli hı hı. insanlarından biri... ...silah barındırdığı gerekçesiyle... ...bulundurduğu gerekçesiyle... ...neymiş biliyor musunuz silahlar? Haftalarca tutmuşlar onu. Adam bir küçük müze yapmış. Kendi... ...bulunduğu bölgeye, evine... Ve binalara İsrail'in attığı bütün mermi çekirdekleri, çekirdekleri yok ya, kovanları hı hı. filan onları toplamış. Bütün düşen parçaları, şarapnel parçaları, uçaklardan atılan bombaların ve dev bir barış işareti yapmış onlardan. Müzesi bu ve İsrail'ler demişler ki sen silah bulunduruyorsun diye. Bence son nokta ulaşılabilecek son noktalardan biri olsa gerek bu. Yani Orwell bile şaşardı buna. George Orwell bile doğrusu. Dev bir barış işareti yapmış. Hepsi tamamen hurda olmuş parçalardan. Böyle çalışıyor yani İsrail dış politikasının mantığı. Zaten bunu da son noktada biz de bu saat biterken tamamlayalım. Netanyahu Bibi Netanyahu tamamlamış Başbakan Bibi Pazar günü yaptığı bir konuşma. New York Times'ın haberi var elimde. Isabel Kirshner imzalı bir haber. Ee, Batı Şeria'daki bazı işgal toprakları altındaki bazı yeni yerleşkeler İsrail'in parçasıdır. Ve Ebediyen, ebediyen kalacaktır İsrail'in parçası olarak demiş. Bunu da dost, düşman herkes bilsin demiş. Ee, yani Bu dost, düşman mi? kimse bilmiyor ki bunu. Sıkıntı burada. Yani İsrail'in parçası değil oralar. Oranın adı işgal altındaki Filistin toprakları. Birleşmiş Milletler'e göre de, dost ve müttefik ABD'ye göre de, düşman ve canavar İran'a göre de. Değil mi? Yani, Ama artık böyle değil. E nasıl değil canım? Böyle kafana göre var mı? var. Eğer İsrail sen var. Amerika desteği alıyorsam var maalesef. Eğer resmen Kudüs'ten bildiriyor işte Isabel Körschner, Netanyahu demiş ki biz burası bizim ve bundan sonra da ebediyete kadar, sonsuza kadar bizim olacak demiş bu yerleşim şimdi Yalnız <gülüyor> belki Belçika'ya gidemeyebilir Netanyahu. Yani sadece Belçika'ya gidebilirse bence ortada hala bir sorun var diye bakabiliriz. Ya yani Bayağı artık hani gemi azıya almanın çok ötesinde bir yerde İsrail politikası. Hakikaten. Ama çevreci bir iş yapmış. Ağaç dikmiş. Ah, o çok iyi. Ve burada ağaç dikiyoruz. Burada kalacağız. Burada inşaat da yapacağız. E orada ağaç da söktüler ama. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarını kim söktü orada? Onlar onlar söküyor sonra sökülecekse biz sökeriz, dikilecekse biz dikeriz diyorlar. Tamam, Ve bu işi çözmüşler demek oluyor bu. İsrail devletinin ayrılmaz bir parçasıdır, sonsuza kadar da böyle kalacaktır demiş. Aynen sözleri bu. Günün sözü bence. Çatışma bölgelerinden mini haberlerimize verelim, öyle çıkalım. Birkaç yüz ölümümüz daha var. İşte e, Helmand eyaletine Afganistan'da e, NATO demiş ki bu bölgede çok geniş çaplı operasyona başladık bugün itibariyle. Yarın vereceğiz o ölüleri. Sivil olmayacaklar, terörist olacaklar bu ölen insanlar. E, bir diğer e, çatışma noktası Venezuela. E, Chavez karşıtı uydu ve kablodan yayın yapan bir televizyon kanalının kapatılması üzerine protesto gösterileri olmuş. Öğrenciler protesto etmişler. E, çatışma çıkmış Polisle bir ölü 16 yaralı. Porto Alegre'de Dünya Sosyal Forumu başladı. Ee, 10. kez yapılıyor Dünya Sosyal işte Forumu. 10. da beraber. Ee, ve bir de Afganistan'da 4 kişi. Ölmüş polis noktalarına çeşitli saldırılar düzenlenmiş. Ee, Irak'taki otel saldırılarında ölü sayısı da 37'ye çıkmış. Çıkabiliriz biz artık. Evet çıkabiliriz. Sonra da biraz darbe konularına dönelim. Açık Gazete. Piyano Smith'ten dinlediğimiz ikinci parçaydı. Don't You Just Know It. Onun da 1934'te bugün doğuşu münasebetiyle çaldığımız ikinci parçaydı. Çok iyi bilinen şarkılarından biri. Evet Açık Radyo 94.9 ve açıkradyo.com Açık Gazete devam ediyor. Ahmet İnsel uzaklarda ve saat farkından dolayı bugün... Toplan şey yapamıyoruz. Program yapamıyoruz onunla. Biz devam edelim. O durumda bunu da belirttikten sonra. Evet bu biraz da şey gelelim şimdi gene. Çok acayip haberler birbiri ardından geliyor. Birinci ordunun semineri bir haftadan fazla bir zamandır taraf gazetesinde imlanıyor Ve fevkalade tuhaf gelişmeler. Yani bu sadece bir darbe planı olarak değil 2002 ve 2003 yıllarında özellikle 2002 sonu ve Mart 2003'te de bir yapılan seminerlerde 1. Ordu komutanı Çetin Doğan'ın ıı, pek çok şey bir yani yepyeni bir toplum kurmayı sıfır nokta sıfır yılının ilan edilmesini gösteren haberler vardı bu sadece bir darbeyle ilgili değil ee, bütün işte camilerin bazı camilerin patlayıcı yerleştirilere kaos yaratılması hı hı. da var sayısız insanın ordudan da dahil olmak üzere görevlerinden alınıp bir kısmının hatta yüz binlere varan 200 bine varan sayının şey devam ediyor. Gözaltına alınması, stadyumlarda ve spor salonlarında bankalara, banka hesaplarının azınlıkların hesaplarına el konması, bankaların kapatılması yerlerine emekli ve muvazzaf askerlerin getirilmesi planları konuşuluyor. İşte Yunanistan'la çatışmaya gidecek nitelikte şeyler öngörülmüş ve hem İstanbul'da hem Güneydoğu'da İsrail gibi... Kürtlerin üzerine de İsrail'in Filistinlerin üzerine gitmesi gibi şeyler yapıldı, belirtiliyordu. Bugünkü haberde de 1. Ordu yani devamında bu belgelerin 1. Ordu'da yapılan seminerde sıkı yönetim planlarının PowerPoint sunumu varmış. Sıkı yönetim harekatının başlama saati 0-3 gösteriyor. Bu da önemli çünkü Esas itibariyle bütünüyle 12 Eylül'den de esinlendiği bayrak operasyonundan esinlendiği bu bay, balyozun da çok açıkça görülüyor. Büyük paralellikler var ve harekat için öngörülen sık yönetim yapılanmasında 12 Eylül'ün birebir model alınmış olduğu. Yine harekat kapsamında Güneydoğu'da görev yapan köy korucularının avcı birlik olarak İstanbul'a gönderilmesi planlanıyor ve bütün bunların sonucunda da 1923 zinde topluma kavuşulması, sıfır noktası, reset yapılması bekleniyor. 1923 neyin sıfır Allah aşkına toplumsal açıdan baktığımızda hani devlet sistematiği açısından ciddi bir değişimden ve hani e, işte resetten bahsetmek mümkün. Ama e, bu bir toplumsal reset mi demek? Ya yani devlet sistemi resetlendiğinde toplumun resetlendiğini varmak zaten özü gereği biraz ee, totaliter değil mi? Ee, öyle de sayılabilir ama öyle bir değişim olduğu da söyleniyor. Tarih kitaplarında da en azından Kurtuluş Savaşı. Yani hani şapka kanunu çıkartabilirsiniz. Alfabeyi değiştirebilirsiniz vesaire Bunların hepsi işte toplumsal çeşitli noktalarda çeşitli olumlu olumsuz değişikliklere yol açabilir ama bu bir reset veya sıfırlama değildir. Zaten var olan yapının üzerine, altyapının üzerine üst yapı biner değil mi? İşte ama yani ne bileyim Termidor ayı gibi de yeni ay isimleri de koyabilir. Fransız devriminde olduğu gibi de. Yani öyle bir havası da var aslında. Tabii yani. Bütün yani Mustafa Kemal Atatürk'ün işte bütün tersaneleri ele geçirmiş olsa bile gençliğe hitabesinde belirttiği şeylerin durumu da tahayyül ediliyor bütün bu konuşmalardan. Öyle çıkıyor elde. elde. Yani hepsinin kayıt tarihleri belli olan ses CD'leri de var. Bunlar resmi olarak konuşulmuş şeyler. Onun için öyle gizli bir toplantı da değil. Toplumun yenilenmesine yönelik bir şey var işte. İstenmeyen bütün kötü unsurların atılıp, dinci, sakallı falan. Yani başlıkları da zaten gayet basit bir mantığı düşündürmüyor mu? Yani camiye saldırı yapılıp ondan sonra da Öfke, doğan öfkeyi de mesela işte sakallı insanların, sakallı, sarıklı insanların da modern, tırnak içinde modern Atatürkçü görünümlü insanlara da saldırtacak şeyler hesaplanmış olduğu anlaşılıyor. Onların da mesela bu infiali duyduğu zaman adı mesela operasyonu ne karıştırmasın diye herhalde hı hı. yapanların da adları görevleri belli şu anda muvazzaf olarak hı hı. muhtemelen terfi de etmiş olarak oradalar yani onlara sormak lazım ama işte bütün bu operasyonların adı sakal bir tanesi bir çarşaf. çarşaf var yani çarşaflıları Karışmasın diye herhalde bu kadar basit indirgenmiş. İşte Ege'de mesela Suga galiba onun neyin evet. kısaltılması olduğunu bilmiyorum. Ee, oraj'da işte havacılıkta kullanılan bir fırtına terimi o zaman da İbrahim fırtına var zaten. O da Oraj demiş. İşte sabaha karşı üçte böyle girişilecek. Ve mesela sorguya alınacak insanlar ondan sonra sorgudan sonra da götürülecek yerler var. Falan. Hepsi belli bu şekilde giden bir şey. İşte Marmara için nasıl bir sıkı yönetim modeli düşündüğü de anlaşılmış. İstanbul'daki riskli bölgeler ve asker sayıları sunumlarda tek tek yer alıyormuş. Yani dış tehdide yönelik diyor, diyordu ya ilk genel kurmaya açıklamasında bu. Aslında planın asıl maksadı slaytlarla da aydınlanıyormuş. Yani saydam gösterileriyle yapılan PowerPoint gösterilerde bütün yerlerin adları belli. Şimdi dün de e, Tecrübe Konuşuyor programında Hasan Cemal ile Cengiz Çander'ın yaptığı Taraf Gazetesi'nin bu yayınını e, ele alan kapsamlı bir program var. Taraf Gazetesi'nden yapıldı. Orada da bunlar ...üzerinde konuşulurken... ...şunu da söylüyorlar... ...bunlara ekleme yapıldığı... ...kesip biçme yapıldığı... ...durumları var... ...işte Mehmet Baransu... ...Yasemin Çongar ve... ...Yıldıray Uğur'un... ...imzalarını taşıyor... ...üçüyle de görüşülüyordu... ...bunlar var deniyor... ...peki ilaveler var... ...mesela kendilerine taraf olunmasını düşündükleri gazetecilerin listesi var. Onlar da halbuki o tarihlerde pek öyle olmayan insanların isimleri nasıl var? Dolayısıyla eklenmiş midir diyorlar diye de soru işaretleri olunca da ona da şey denmişti mesela. E zaten son çıkış e, oradaki bilgisayar e, subayların bilgisayarından çıkışlar belli ve tarihleri de 2003. Dolayısıyla bize değil bunları doğrudan doğruya ordunun kendisinin içinde sorması lazım. Genelkurmay başkanını diyorlardı. Genelkurmay başkanı da dün bir açıklama yapmış ama. Ne diyor? Ne diyor? Aslında e, ne diye bir cevabımız var. Biz askere ne diyoruz? Ne diyoruz biliyor musunuz? Allah Allah diye asker taarruzu ediyor. Ya şimdi ben size soruyorum. Vicdansızlara soruyorum. Allah Allah diye ...askerine hücum ettiren... ...taarruz eden bir ordu... ...nasıl Allah'ın evi camiye... ...bomba atmayı düşünür... ...vicdansızlıktır... ...lanetliyorum bunları... ...bu kadar vicdansızlık olur mu... de var... de var... ...ya böyle bir ordu... ...böyle bir ordunun... ...kişileri çıkacak... Allah'ın evi camilere bomba atacak oradaki dini ibadetini yapan kişilere şey yapacak lanetliyorum yine bu ordunun kişileri çıkacak kendi uçağını vesaire bilmem ne yapacak lanetliyorum Türk ordusunda bir sabrı var evet ordunun da bir sabrı var diyor genel başbu konuştu bu arkadan gelen sesler seyretmemiş olanlar için de söylüyorum konuşmasına eşlik eden masaya vurma sesleriydi Orgenel Başbuğ'un vicdansızlara soruyorum Allah Allah diye askerine hücum ettiren bir ordu nasıl Allah'ın evi camiye bomba attırmayı düşünür dedi bizim de bir sabrımız var diyor hiç mi vicdanınız yok. Bir de ilk defa açıklıyorum dediği bir bölüm vardı. 10 kişi tutuklandı bilgi sızdıran diyor. Bugüne kadar TSK içinde bilgi sızdırması kapsamında açılan soruşturma adedi 61. 9'u kovuşturma yani yargı safhasına dönüşmüştür. Biri sonuçlandırdı. Bir subay sonuçlandırıldı. Bir, bir subay 3 yıl hapis aldı ve silahlı kuvvetlerden tar edildi diyor. Uzaklaştırıldı yani. Şu anda da 10 kişi bu kapsamda çeşitli rütbelerde tutuklu diyor. Böyle bir durum var. Fakat e, buradaki vicdansızlığı nereden kaynaklandığı konusunda rivayet muhtelif. Çünkü imzaları olan, ses kayıtları olan, operasyonlarda görev yerleri ve sicil numaraları belli olan sayısız isim var ve bütün e, mesela çok sayıdaki tutuklu için Metris cezaevinin boşaltılması öngörülüyor diye powerpointler yayınlamışlar bugün mesela şimdi burada herhalde orgenel başbuğun dönüp ya bu belgeleri elinde varsa incelemesi ya da taraftan filan birilerinden istemesi gerekiyor internet sitesinde de olduğu da söyleniyor. Onun peşer pey yayınladıkları için belki internet sitesine de girip ama ya yani ne bileyim işte Burhan Felek Spor Salonu gibi toplama bölgelerine götürülmesi beklenen insanların metris cezaevinin boşaltılması ee, böyle bir bunların öğrenilmesi lazım. Zaman diye de mesela 03 gösterilmiş görsel olarak. 3'te evet. başlıyor. Evet şafak sökmeden düğmeye basılıyor. Tabii üçte başlamıyor aslında. Üçten iki gün önce bir yabancı ülke ülkemizi işgal ediyor öncelikle. Evet, etmiş tabii. Etmiş durumda söyleyeyim. o anda. Evet. Çünkü biliyorsunuz bu bir yabancı ülkenin işgaline karşı hazırlanmış bir plan. Ee, bu yabancı ülke işgali gerçekleştirdikten sonra e, büyük ihtimalle ordu komutanlarının beynine doğru da virüs zerk ediyor. Çünkü düşmanla e, kendi ülkesinin vatandaşlarını karıştırmaya başlıyor o noktada askerler. Bunun üzerine kurulmuş bir senaryo bu. Onun için belki de vicdansız demek de haklı olabilir. E tabii. Bunun araştırılması gerektiği konusunda hem fikiriz. Hem fikiriz hiç değil mi yani? Herkes, ya Benim anlamadığım o AKP araştırılsın diyor. CHP araştırılsın diyor. Genelkurmay araştırılsın diyor. E halk zaten araştırılsın araştırılsın diyor. E araştırılsın artık değil mi? Ama bu araştırmanın nasıl olacağına dair e, pek uzlaşamıyoruz galiba. Mesela askerlere soru sorulmasın. Sivil savcılar işin içine girmesin. Ee, bu kısımda uzlaşabilmiş değiliz hala taraflar olarak. Galiba sıkıntı biraz da buradan kaynaklanıyor. Bir de benim anlayamadığım şu şimdi Allah Allah nidalarıyla e, gidiyor olması bir ordunun beni şahsen mesela o ordunun neferi oldum ya bir süreliğine. Rahatsız ediyor açıkçası. Çünkü benim için bir Allah Allah durumu yok. Niye bana böyle bağırttırıyor diye bir rahatsızlığım var açıkçası. Hani savunuyu anladım ama e, bu hoş bir şey değil birincisi. İkincisi ise e, yani Allah Allah diyor olması neyi önlüyor ben anlayamadım. Yani askeri sistemler bildiğim kadarıyla Allah dediklerinde cami vurmaz. E, Tanrı dediklerinde kilise vurmaz falan olmuyorlar. Hiç böyle bir şey olmadığı gibi. E, yani i̇şte ama kişiler bir garip olarak nitelendiriyor herhalde. Gazetelerde ...büyükte bir yankı... ...yaratmamış olduğu söylenebilir... ...fakat mesela şeyler ilgi çekici... ...tabii hassas bölgeler... ...metro meydanı, Cem Evi, Gazi Kültür Evi... ...İtfaiye Parkı, Fatih... ileri toplanma bölgeleri diye gösteriliyor... ...Gazi Mahallesi... ...mezarlığı... ...hassas bölge, oradan toplanacaklar... ...Fatihe filan gibi ifadeler var... ...yani... E, Patrikhane ve civarı da hassas o bölgeden toplanacakların da Fatih'teki Vefa stadına götürülmesi planlanıyor. Şimdi bütün bunlar PowerPoint dedikleri bu yazılımla renkli çizimlerle haritalar üzerinde bazen fotoğraflarla bazen çizimlerle işaret edilmiş gösterilmiş. Ana güzergah Tem, E5, Kavşak ve Meydanlar bunlar oyun ama çok artık üç boyutlu bir hale gelmiş ve Zamanı belli, her şeyi belli yani saati belli. Beyazıt Sultanahmet Gülhane Aksaray Bakırköy Özgürlük Meydanı Gazi Mahallesi kontrol altına alınacak diyor kritik mahalleler. Şimdi olay çok büyük gibi görünüyor yani en azından zaten 5000 sayfa olduğu ve saatler süren ses kayıtları kesintisiz olduğu için yani aslında bu konuşma bence şu açıdan da önemli yani açıkçası şundan 3-5 sene önce olsa bir genelkurmay başkanını sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum ama masalara vururken falan görsek büyük ihtimalle bugün işe gideceklerin üçte biri evden çıkmamaya işte olanların 3'te ikisi eve hızla dönüp makarnası da ona falan başlardı gördüğümüz üzere galiba hayat devam ediyor kar kısmı hariç ee, Yo, o zaman o, o bile o kadar kötü değil yani ana caddeler açık tabii, tabii. ana caddeler açık yani hani Tundan, kar haricinde hayatta bir aksamaya yapmış. yol açmıyor böyle evet. bir şey bu hayırlı herhalde yani üstüne üstlük bizimde bir sabrımız var kısmına hiç girmeyelim çünkü e, yoksa şöyle bir soru sormak gerektirir bu da e, taşarsa ne olur sorusunu ki bu cevabı suça girebilecek bir cevap da olabilir hiç gerek yok insanları suça itme. eee yani diyecek bir şey yok yaz bazı gazetelerin e, mevzuyu gerçekten ilginç anladıklarını düşünüyorum ben mesela bir gün pek uzun zamandır e, adını pek anmıyorduk. mevzuu çözmüş baş bu darbelerden gerekli dersi çıkardık diye kocaman manşet var e, ve demokrasilerde en ideal husus iktidarların seçimle demokratik yöntemlerle yer değiştirmesi dedi diyor evet bu bence çok pozitif bir şey tabii bir günde söylediği gibi yani Normali Tabii. bir kez daha onaylıyor olması. E, sıkıntı şu ki başladı. tam da bu normalin böyle olmadığına dair bazı iddialarla ilgili bir balyoz operasyonu üstüne bunları söylüyor. Hemen altındaysa mesela yemeyebiliyorlar. Sevsinler merhametin diye birazdan vereceğimiz Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tek el ilgili açıklamasının manşeti bu da. Yani bazen yiyor bazen yemiyor. Halbuki e, belli açılarda yiyip belli açılarda yememek çok daha kaliteli bir kalecilik. Olur falan filan. Ama tek değil bir gün bu konuda. Mesela Cumhuriyet birkaç günlük sessizliğin üzerine bugün sonunda sessizliği bozmuş. Ve e, mevzuyu sonunda anlamış. Darbe iddiasından kim çıkar sağlıyor diye soruyor. Sonuçta darbe iddiası olduğunu ilk kez Cumhuriyet okuru böylece görmüş oluyor. Kim çıkar sağlıyor bunu düşünerek. baş bu gündemi sürekli işgal eden konuyla ilgili net konuştu. Ve sordu net ne konuştu? cami bombalamak. Allah Allah diyen bir ordunun işi olamaz dedi. Bu kısmını net anladık ama e, orada cami bombalamak dışında böyle 500 eylem falan daha var. Diğer kısımları ne olacak? Onların, onların da üzerinde durmak gerekiyor evet. Bence muhakkak başbuğun bütün e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunların üzerine gidip ...bütün bu PowerPoint sunumlar... ...kim yaptıysa bunları, bunları çıkartıp... Yer, bunları ...yargılamak çıkıyor. gibi bir zorunlulukları var... ...başka hiçbir çareleri yok eğer bunlar gerçekse... ...yani bir süre daha herhalde ıslak kuru tartışması... ...yapmak zorunda kalacağız gibi görünüyor... ...çünkü e, 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan... ...dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan... ...konuşmalar eksik, böyle değildi bunlar... ...çıkarmışlar, takmışlar falan gibi bir şeyler söylüyor... ...ama mesela Cumhuriyet... ...direkt darbe iddiasından kim çıkar sağlıyor sorusunu... ...sormuş ve tek soru bu... E, Darbeden kim çıkar sağlıyor? Önce bunu da sorsak ve ardından bunu sorsak. Çünkü anladığım şu. AKP böyle darbe lafları atıyor ortaya. Böylece de iktidarını kuvvetlendiriyor demeye getirmiş oluyor sanırım Cumhuriyet. Ya vallahi açıkçası hani e, AKP'nin bir dönem daha iktidar olup olmaması çok beni ırgalamıyor. Bu döneminde ve önceki döneminde yeterince canı yanmış biri olarak. Ama bir darbe olursa e, şahsen hayatımın epey bir düzlem değiştireceğini inanan biri olarak bu daha dikkat çekici geldi bana. Tabii nereden baktığımıza kim olduğumuza göre herhalde. Peki mesela bu bir yanıyla tabii son derece önemli bu neydi? Balyoz adını unuttum. Etrafında dönen bütün sayısız isim var. Çünkü bütün ordu içinde de valiler, sayıştay üyeleri, yargıçlar, vali, bütün kaymakamlara varıncaya kadar bütün sivil ve askeri bürokrasinin değişmesini öngören muazzam bir plandan bahsediyoruz. Sıfırlamak falan gibi bir iddiayla yani, başlanıyor zaten. Bir o var bir de tabi mesela dün hangi zaman gazetesinde işte e, Mecliseye sabaha karşı e, gelen subaylar iddiası. Bu konuda mesela hiçbir e, diğer gazetelerde ve e, Genelkurmay Başkanı'nın açıklamasında da bir şey rastlanmıyor. Oysa yani meclise sabaha karşı gelip e, bu yapılan darbedir. Olacaklardan sorumlu değiliz. Dursun Çiçek'in belgesi bunun yanında gazoz kapağı gibi kalır demesi üzerinde e, durulmaması da ayrı bir e, dikkate değer husus diyelim. Orgenel Cetin Doğan'ın balyozda gerçek siyasi parti ve kişi isimlerinin kullanılmadığını savunduğu bir haberi var bir de. Yani bütün bunlarda en önemli isim. Bu, bu harekat planlarının filan yapılmasında, Balyoz Harekat Planı'nda ismi Sıkı Yönetim Komutanı olarak geçen dönemin birinci ordu komutanı Orgeneral Çetin Doğan. Diyor ki dönemin genelkurmay başkanı İlmi Özgök planlardan haberdardı. Sözlerim değiştirildi. Gerçek kurum ve kişi isimleri de kullanılmadı diyor. Ama... Şimdi bu yayınlanan PowerPoint sunumlarında gerçek siyasi partiler isimleri ve gerçek kişi adları vardı. Belediye başkanlarının adları bile sesleriyle birlikte geçiyor. Hı hı. Şimdi dün hem yazılı açıklama yapmış hem de T24.com.tr ile konuşmuş ve kendisiyle ilgili iddialara yanıt vermiş. Seminerde banda kaydedilmiş ve güncel gelişmelerde hareketle Meclisle hükümete ultimatom verilmesi fikrini de içeren konuşmalar bana ait ama bazı bölümlerinin yayınlanmasından kaçınıldığını söylemiş. Yani şunu demiş hani bugün de gidip onu şu anda yapın diye gideceğimi yok yanlış anlamayın. Sözlerinin yayınlanmamasını göstermiş mesela burayı kestiler de, diyor. Yalnız taraf bir not koymuş. Yani diyor ki Çetin Doğan. Hı hı. Hani bugün de gidip onu şu anda yapın diye gideceğim yok. Yanlış anlamayın dedim ve bu sözlerim yayınlanmadı mesela. Bu, bu diyor işte oynama yapıldığının belirtisi. Fakat taraf bir not koymuş. Çetin Doğan'ın yayınlanmadı dediği bu sözleri 21 Ocak 2009 tarihli tarafta bulabilirsiniz. diyor. Yani neresini düzeltelim demişler. Çetin Doğan diyor ki. Benim sözlerim şu cümlemi koymadılar diyor. Ama yayınladım yayınladık diyor. Bakın diyor. Sansürlendi söyledi. Sonra bir başka şey var. Jenerik senaryolarda hiçbir zaman gerçek siyasi parti ve şahıslardan söz edilmez. Burada da edilmedi demiş. Böyle bir durum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin anlayışı ve gelenekleriyle bağdaşmaz demiş ama bu powerpoint sunumlarda bugün fotoğrafları da var işte slaytlar halinde yayınlanıyor AKP'nin ve diğer siyasi partilerin isimleri yer aldığı gibi Kürt lider Mesut Barzani'nin üstüne çarpı işareti de konmuştu bunu dün de gördük tarafın yayınladığı kayıtlardaki sesin kendisine ait olduğunu kabul eden Çetin Doğan bunun değiştirildiğini savunmuş mesela işte böyle değil diyor yani net Deniyor ama yani işte bu darbe ya da sıfırlama noktasına giden altüst oluş planlarında cami yakmak gibi korkunç planların harekat emirleri var diyor. Ahmet Altan bugün yazmış Kürtler ve Generaller başlıklı yazısında bu harekatta görevlendirilen personelin isimleri var ve bu emrin yazıldığı bilgisayarın kimliğine ait bilgiler var. Biz bu harekat emrini ve içindeki isimleri açıkladık. Böyle başka planlarda bulunuyor. Onlarda da görevlendirilmiş personelin isimleri yazılı. Onların da çıktığı bilgisayarlar belli. E genel kurmay'ın elinde bu harekat planları yoksa verelim. Varsa kendileri baksınlar. O harekat planlarında isimleri yazılı olan subaylar sağ, bir kısmı hala görevde. Çağırıp onları sorsunlar. Ya diyecekler ki bu planlar maalesef hazırlan ya diyecekler ki bu planlar maalesef hazırlanmış. Sorumlularını yargıya havale ediyoruz. Ya da diyecekler ki o planları o subaylar hazırlamamış ama 1. Ordu'daki bütün bilgisayarlara girilmiş. Ayrı ayrı bilgisayarlarda ayrı ayrı emirler yazılmış. Ama ne 1. Ordu ne de Genelkurmay Harekat Bölümlerinin komutanlarının subaylarının ...resmi bilgisayarlarının... ...başkaları tarafından ele geçirildiğini... ...fark edebilmiş, yani edememişler. <gülüyor> yani iki ihtimal var diyor. Ya birinci ordu darbe planı hazırladı... ...ya da birinci ordu düşmanlar tarafından... ...gizlice zapt edildi ama kimse fark etmedi... ...hangisi demiş. Lafı uzatacak, ezecek, rüzecek bir şey yok. Durum net, belge net, soru net. Ama cevap net değil diyor. Yani Sarıkamış'ta binlerce askerin... ...Enver Paşa'nın zekasız... ...çılgınlığı sonucu öldüğünü yıllarca bu halktan saklayan gazetecilerin tırnak içinde vermiş gazetecileri bugünkü uzantıları olan küçük çakallarını bizlere ailelerimize saldırtmak bizi bu soruları sormaktan vazgeçirmez demiş ve devam ediyor böyle bir yazısı var ya bu arada başka iddialar da havada uçuşmaya devam ediyor. Dünkü Ergenekon davasında sanık Osman Yıldırım artık hepimiz tanıyoruz çeşitli iddialarıyla. Ki genelde doğru çıktı iddiaları. O da onu söylemiş. Bakın bunu dedim oldu, bunu da dedim oldu, e bunu da dedim oldu. Artık bir de bulut gelebilir diye bir iddiada bulunmuş. Bulut mu? Ha. Bulut operasyonu. Ne olduğunu bilmiyoruz. O da açıklamıyor. Anladığım önden yayın bu. Tease. Tease. Zaten en son şunu söylemiş Danıştay saldırısının ardından Alparslan Arslan'a bu çocukları İstanbul'da teslim edelim dediğini Arslan'ın bunu kabul etmediğini ifade eden Yıldırım. Alparslan çocuklar yanımda bulunsun yakalanan arkadaşları kurtarmak için devlet önemli kurumlarına patlayıcı yerleştirerek kurtaracağız demiş diye açıklamış. Mahkeme başkanı kaç gündür niye bunları söylemedin yeni mi aklına geldi diye kızmaya başlamış artık. Danıştay saldırısıyla ilgisi olmadığını söylemiş tekrar 4 yıl. Cezaevinde bulunduğunu söylemiş. ve niçin tahliye etmiyorsunuz? Bu zalimleri zulmü üzerimden kaldırsın. Artık birileri demiş. Ee, bir de bulut var yani öyle mi? Dediğine göre bir de bulut var. Ya yani Bununla ilgili bu ortada bir şey olacak. yok ama... E, darbe ile ilgili söylenebilecekler bu kadar. Ama darbecilerle ilgili söylenebilecekler bu kadar değil. Ya da darbe sevicilerle e, ilgili. Birazdan devam ederiz. En iyi Kürt, hangi Kürt? E, orada kaldığımız yerden. Sen Alada da, da Sugay da araştır. Suganın açılımını merak Tabii. ediyorum. Tabii. Açık kaste. ...KC and the Sunshine Band'den... ...Rock Me bir ...yorumunu dinledik... ...canlı... ...parçayla... ...Richard Finch... ...KC and the Sunshine Band grubunun elemanlarından... ...1954'te bugün... ...pardon dün doğmuştu... ...onun için çaldığımız bir parçaydı bu... ...Açık Radyo... ...94.9'da Açık Gazete'de... ...evet... Bu, bu arada ilginç iddialar birbirinden şaşırtıcı ve ilginç iddialar da var. Bulut beklenirken bir yandan sen de Suga'yı bulamadın. Otur dedim. DSP Genel Başkanı Masum Türker'den de son derece çarpıcı bir iddia var. Sen anladın mı iddianın ne olduğunu? Ya yani manşete bakınca anlam çıkarmak kolay da. Ben balyozu da anlamadım zaten. <gülüyor> hiçbir şey anlamıyorum şu sırada fakat en anlaşılması gerçekten şey Masum Türkiye'nin söyledi. balyoz darbe planı diyor bir kere bunun bir darbe planı olduğunu kabul ediyor hı hı. 2002 yılında başlamış bir hareket hı hı. o tarihte o tarihte askerle ilgisi olmadan Ecevit giderse yerine kurulacak hükümet tanzim edilmiş Ecevit'le nasıl ilgisi yok? Çünkü o tarihte Ecevit başbakan. Yani yerine hükümet kuruluyorsa Ecevit'le dolaylı bir ilgi kurmak mümkün galiba. Evet. Neyse sonra da diyor askerle ki. Askerle ilgisi yok diyor. Ecevit giderse yerine kim Tamam yani koyuyor? birileri o zaman Ecevit hükümetini devirip evet. askerle ilgisi var mı yok mu nereden bildiğini Masum Bey'in bilmiyoruz ama Ecevit hükümetini devirip yerine başka hükümet tanzim etmek üzere plan yapmış birileri. Ve darbe planı olduğu üzerine de uzlaştık sayın. E, Mazlum Bey'le. Evet ama yapan asker değil diyor. Sivil ha, diyor. Nereden biliyor? Ya Ben asker mi bilmiyorum en nihayetinde. Askerden geldiği iddia ediyor. Üzerinde antet falan var diyor. Oradan asker midir diyorum. Ama Mazlum Bey nereden asker değildir diyor. E, altında asker imzası olmasına rağmen diyorsun. Peki ben de bilmiyorum. Beş bin sayfa oturulup bir iki ayda hazırlanmadı herhalde demiş. <gülüyor> bilmiyorum. Yani e, ardından da şöyle devam ediyor ki benim hakikaten aklım almadı ne demeksin? Vallahi kavrayamadım. Sözü edilen birinci ordu komutanının görevde bulunduğu süre 2003 yılının yarısında sona eriyor. Emekli oluyor. Planla ilgili yayınlanan bakanlar kurulu listesine bakın. 57. hükümeti yani Ecevit hükümetinin hiçbir bakanı, hiçbir mensubu yer almıyor bunların içinde. Demek ki o tarihte böyle bir şey yapılmışsa ve bu doğruysa o tarihte bir operasyon devamı olarak değerlendirmek lazım. Suga. ...kadar anlamlı hakikaten... <gülüyor> ee, ...zaten iddia şudur ki... E, ...28 Şubat postmodern darbesinin ardından... E, ...ordu içinde bir e, yarılma yaşanmış... ...niye postmodern yapıyoruz... ...aslan gibi yapalım... ...diyenler çoğalmışlar... ...ve iyi yapmadık... ...bakın hiç hoş olmadı demişler... ...yani konu AKP değilmiş... ...zaten darbe yapma niyeti varmış... ...anlatılanlara göre... ...AKP'de bu işin... E, ...tuzu biberi... ...o tamam çok daha güzel bir ortam oluştu... Hali olmuş sadece. Evet. Denilenler bu. Ama tabii doğru mudur, değil midir? Masum Bey biliyor belli ki bir şeyler. Belki Masum Bey e sormak lazım. Yani asker olmadığını bildiğine göre Ekim diye sormak da çok yanlış olmaz herhalde. Değil mi? Yani asker değil dediğin yerde o zaman senin de bir hani katil uşak, katil uşak yok, değil o zaman sivil, kim? Sivil. Asker. Sivil bil, diye sivil bir kavram mi? yok efendim. Bunun adını koymak gerekir. Yoksa ben mi diye sorarım ben de. Hani diye düşünüyorum ama neyse biz dönelim en iyi Kürtlerin ölü Kürt olmalarına. Evet. çok önemli. önemli. Gerçekten baya baya önemli. Şimdi efendim Metin Çetinbaş kendisi Kemal Alemdaroğlu'nun avukatı susurluk davasının hakimi önemli hukukçularımızdan biri memleketimizin yetiştirdiği Kemal Alemdaroğlu aynı zamanda İstanbul. Yine de... memleketimizin yetiştirdiği önemli rektörlerden ve doktorlardan. Ama aynı zamanda bakan olarak da adı geçiyor bu balyoz kabinesinde. Tabii kabul etmezdi. Hiçbir akademisinin herhalde böyle bir darbe hükümetinin parçası olmayı kabul etmesi beklenemez değil mi? Şüphesiz ki hayır. E, şüphesiz. <gülüyor> Neyse e, şüphesiz ki e, Sayın Çetinbaş şöyle demiş. Fikri Karadağ ve Hayrettin Ertekin'in kullandığı en iyi Kürt, ölü Kürttür sözü Doğrudur demiş. Kürtlerin ölmesini istemek suç mudur? Diye sormuş kendisi. E, bu soru üzerine Diyarbakır Barosu bir rahatsız olmuştu. Niye anlamadım? E, ve kendisiyle ilgili soruşturma istemişti. İstanbul Barosu'ndan. Böyle bu ne demek diyerekten. E, çünkü en iyi Türk ölü Türktür gibi bir şey mesela söylese biri ki bence e, söylerse fena hale cezalandırmak lazım. E, bu kabul edilebilir bir cümle değil. Aynı şekilde en iyi Kürt ölü Kürttür demek de herhalde çok hoş olmasa gerek. Birincisi ırkçı. İkincisi e, kine, te, kine tahrik ediyor. E, bir miktarda şiddete. şiddetten bahsediyor herhalde. Yani kalp krizi geçirerek ölmesi üzerine dua e, ediyorlarsa bu başka. Sadece ırkçı ama üstüne üstlük burada hem ırkçı hem de cinayete teşvikçi bir durum olduğunu varsaymak mümkün. E, neyse Çetin baş Sayın Metin Çetinbaş aslında hiç de yanlış bir şey söylememiş. Dün itibariyle hukukumuz buna karar verdi. İstanbul Borası dedi ki e, olur böyle şeyler bunlar ifade özgürlüğüdür. En iyi kürt ölü Kürttür denilebilir dedi. E, ya bundan sonra birileri çıkıp mesela İstanbul'da avukatlardan en iyi Türk ölü Türk'tür derse bunu ifade özgürlüğüm sayacağız. Bence saymamız gerekir ama herhalde baros sayacak. Benim anladığım bu. İstanbul barosunun durumu gerçi zaten hani e, gerçekten harika diyebileceğimiz. Hangi mahkeme? E, mahkeme kararı mı bu? Hayır bu baronun kararı. Baronun kararı. Mahkeme kararı değil inşallah. Yok hayır. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Çetinbaş'ın sözlerinin savunma hakkı sınırları içinde olduğuna karar vermiş. İfade özgürlüğüdür demiş. Şikayet edilen avukat iddia ve savunma hakkı sınırları içinde müvekkilin düşüncesini açıklamaya ve yanlış anlamaların önüne geçmeye çalışmıştır. Pekala vala. Diyecek pek bir şey yok. Eee durum bu memlekette. İstanbul Barosu üzerinden bakarsak. O yüzden İstanbul Barosu üzerinden bakmamakta belki fayda var. Bu arada Ağca'yı Türk Silahlı Kuvvetleri içinde silahlı bir örgüt kaçırdı diye gerçekten e, kötü bazı e, kötü durumlar var. Şey, kim söylüyor bunu inanılmaz. Böyle ya ben şey. de inanmadım ama işte söyleyenler e, dönemin önemli ismi diyebileceğimiz. Ağca'yı sor, sor, sor, sorgulayan Savcı döneminde Ağca'yı sorgulayan Savcı ve İstanbul Emniyet Müdürü. Abdi İpekçi cinayeti sırasındaki diyorlar ki e, devlet içinde bir çete kaçırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlı bir örgüt kaçırdı demişler dün e, canlı gazete programında. E, kim kaçırdı sorusuna dair cevap sayılır bilmiyorum ama herhalde bir şey biliyorlar ki söylüyorlar diye düşünmek mümkün. Ya da e, açıklamanın zamanlamasına mı dikkat çeksek? Neden şimdi açıklıyorlar diye sürekli olarak neden neden diye geziyoruz ya böyle felsefi ayaklar. Bu açıklamadan kimin çıkarı olduğunu bak bu da önemli. Kimin çıkarı var, kaç para verdiler falan diye devam da edebiliriz. Ee, böyle bir koro var biliyorsunuz. Yani e, böyle de bir açıklama. Memleketimizde artık mevcut. Onu da söylemek mümkün. Ee, tek açıklama bu değil bu arada. Ee, tek el durumuyla ilgili de çok e, ilginç şeyler var. Evet o da ona da gelelim şimdi. Şimdi tek el işçilerini dün bıraktığımız yerden durumu neydi hatırlayalım. Ee, Ankara vali demişti ki siz e, oradan kovaladık buradan kovaladık gittiniz Türk işin önüne. Çöreklendiniz ama orası da olmaz demişti. Niye? Sorusuna şu cevap Çocuklar vermişti. Korkar Çocuklar korkardı. kart pankart mankart görünce korkuyor okula gidemiyorlar. Hem zaten her tarafı naylonlu maynonlu yaptınız sonra yanar manar Allah saklasın e, gazlayacak adam bulamayız demişti. Ee, valilik dedi ki yine her zaman gibi bizim art niyetlerimizi ortaya koymuş valilik. Valilik diyor ki şimdi bizim açıklamalarımız çok yanlış anlaşıldı, yanlış yorumlandı diyor. Sağlık ve can güvenliği üzerine vurgu yapmak istemiştik biz. Bu ortamda insan mı yaşar demiştik ama zaten teke işleri tepin tepin bu ortamda insan mı yaşar diye kendi sokağı attı. Sokaklarda yatıyor. O kısmını göremiyor valilik belli ki. Ee, ve de, demiş ki Tuna Caddesi çadırlarının altında barınmaları sağlık ve can güvenliği açısından uygun değildir. Bu sebeple eyleme bir an önce son vermeyen istiyoruz. Bu hayata dönüş operasyonuna doğru gidiyor. Açlık grevi yapmak, ölüm orucu yapmak sağlığa yararlı değildir. İyi mi? Ne yapalım? Roketlerle dalalım. Durumu gibi bir şey herhalde. Umarım öyle bir şey değildir diye de bakmak mümkün ama diğer açıklamalara da baktığımızda hükümetten gelen galiba böyle bir şey. Maliye Bakanı Şimşek e, sorunun tekel ne olduğunu tanımını koydu çünkü. Gerçekten de kaliteli bir tanım. En azından hani durumu netleştirmek adına. Ne ee, demiş? Kendisi demiş ki, e, hükümetimiz evet bir hata yaptı tekel işçileriyle ilgili demiş. Eğer hükümetin bir hatası varsa o da merhametli olunmasıdır. Özelleştirme sonrasında ortaya çıkan, açıkta kalan işçilere merhamet göstermesidir demiş. Size tazminat da verdik, çarçur etmeyin, gidin iş kurun kendinize demiş. Niye şikayet ediyorlar bu işçiler diye düşünüyor Maliye Bakanı şimdi? Şımarıklıklarından olabilir, AKP hükümetine karşı olduklarından olabilir, zamanlamasına dikkat çekebilir, kimin ekmeğine yağ sürüyor diye sorabilir. Yani bu karşılıklı bir Kore en nihayetinde. Hem kıdem hem ihbar tazminatlarını ödedik deyip duruyorlar sürekli ki bu zaten yasal zorunlulukları niye bunu söylüyorlar? Yani... Burayı herhalde bilmem kim beyefendinin teksil fabrikası gibi kaçak işçilerle dolduramazlardı. Tabii kıdem tazminatı ödeyecekler, tabii ki ihbar tazminatı ödeyecekler. Konu bu değil. Konu özelleştirip ortada bıraktıkları memur olan bazı insanlar var. Bu insanlara ne olacak? ilgili cevap vermeleri gerekiyor ama o kısma gelemiyorlar bir türlü. Eğer bir hata varsa o da merhametli olunmasından kaynaklanıyor demiş. Evet öyle demiş. Evet. Bu arada 26 Ocak az kaldı. Genel gref kararı 26 Ocak bugün e, alınıp alınmayacağına dair konfederasyonlar bugün bildiğimiz kadarıyla bir karar verecekler. Eğer genel gref kararı çıkarsa bundan sonra ne olacaksa bambaşka bir hikaye olacak büyük ihtimalle. Şimdi bakan, şimdi şeyin bu merhamet ettik hata ettik filan sözünü de tek gıda iş, sekreteri e, cevaplamış. Bakan yanıltıyor demiş. Biz özelleştirilmedi, kapatıldık. Hakkımızı alana kadar da buradayız. Ya yani merhamet değil hak istiyoruz demiş. Hükümete uysaydık 42 gündür eylemdeyiz. Hükümete uysaydık ilk hafta dönüp gitmemiz gerekirdi demiş. Bakan da yanıltıyor demiş. Yani merhamet istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Alana kadar da buradayız demiş. Burada bir anetten bir haberdi. Yani bu işin Doğru, hakikaten bu. zaten temel sıkıntı genellikle AKP'nin bu sosyal politikalara yaklaşımında bu. Bir hamiyetperver hisler, ee, işte fakire yemek, e, bilmem kime yani görevi olan şeyleri devletin görev olarak yapması gerekiyor. Sosyal devlet dediğimiz şey merhamet gösterme, hukuki görevlerini yerine getirir. Çünkü anayasal olarak ona üzerine verilmiş olan işlerdir bunlar. Ne, Ama ne, öyle değilmiş gibi. Sosyal devlet. Var mı? Yani işte yazıyor ya bir anayasa var 82'de yapılmış olan hani orada bile yazıyor sosyal devlet, sosyal devlet diye. Ee, yani bunlar çok önemli şeyler değil tabi. ya yani bundan sonra eğer bir genel grev kararı alınmazsa tabii ne olacak bu ayrı bir konu. Genel grev kararı alınırsa ne olacak onu hep birlikte göreceğiz. Ama Türkçer herhalde genel greve karşı çıkmayacaktır diye düşünmekte fayda var. Bugün Türkçeye doğru bir yürüyüş var İstanbul'da yine. Falan filan son yürüş yumurtalı falandı. Bu seferki işgalli mişgalli olabilir diye korkuyor insan. Çünkü Ankara'da olan bu oldu. Eylemde genel grev ağzını almayınca Türk iş tek el işçileri Türk işe oturmaya gitmişlerdi. Yine böyle bir oturma durumu olabilir ama olmayabilir. Genel grevde çıkabilir falan diye böyle hani çok bilinmeyenli denklem. İsim Masum Bey'e sormak lazım. Bence bu derin işleri çözme işini hiç fena yapmıyor belli ki. Kimin olmadığını kimin olduğunu falan şıpıdık sezgileyebiliyor. Feraseti güçlü diyeceğimiz adamlardan biri. Bu arada İstanbul'da bir Afgan zirvesi evet, yapıldı. Onu da söyleyelim bari giderek. çok önemli bir şey. Ya. Yani Türkiye'nin, Büyük Türkiye olma yolundaki hızlı adımlarının bir başka meyvesi diyelim. Afganistan ve Pakistan Afpak zirvesi yapıldı. Ee, ve Afganistan ve Pakistan'la birlikte Cumhurbaşkanı Gül ortak e, görüşmelerde bulundular. İstihbarat görevlileri de katılmış. Hangi ülkelerin bilmiyorum. ABD'den yoktur herhalde. Her şeyden önce halklar arası ilişkiler önemli falan gibi açıklamaları var Cumhurbaşkanı Gül'ün ne demek olduğunu bilmiyorum. Yani işgal altında inim inim bir Afganistan ve inim inim bir başka Pakistan'dan bahsediyoruz. Üç ülkenin genel kurmay ve istihbarat teşkilatlarının bir önceki zirvede olduğu gibi bu kez de toplantı yaparak beraber çalışma iklimi oluşturduklarını vurgulamış Gül. Yani değişen bir şey yok aynen devam ediyoruz diyor. Türkçeleştireyim kısaca vakit yok diye yoksa Gül güzel açıklıyor. Afganistan ordusunun eğitim başta olmak üzere birçok konuda bu birimlerinde kendi aralarında görüştüklerini söylemiş. Ve Türkiye'nin yine değişiklik olsun diye bir ara buluculuk önerisi var. <gülüyor> yine kimle kimin arasını buluyorlar diye bakıyorum. Ee, Taliban tehdidiyle nasıl başa çıkılacağı konusunda anlaşmaya varılmaya çalışıldığını söylemiş. Ee, Türkiye'nin ara buluculuğunda Taliban lideriyle görüşmek gibi bir stratejiden bahsetmiş BBC e, İstanbul muhabiri Canatın Head. Evet. Böyle de bir başka arabuluculuk buluculuk işine e, soyunuculuk durumunda anladığım kadarıyla dış işleri. Toplantıya Karzai ve Zardari'nin yanı sıra İran, Çin, Tacikistan ve Türkmenistan'ın da üst düzey yetkilileri katılacakmış. E, Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yarın da Afganistan'a bugün yani. Kimle kimin arasını buluyoruz şimdi? Benim anladığım BBC'nin söylediğinden Taliban'la... Ee, Afgan hükümeti herhalde ya da işgalciler bilmiyorum kimle kimin arasında. Biz tabi Taliban'la ne gibi bağlara sahibiz orasını hiç bilmiyorum. Taliban nereden çıktı şimdi? Bir Afganistan var. Var. Bir işgalciler var. O da N var. NATO. Tamam. Ve Amerika var. Amerika ve nereden NATO çıktı? diyelim. <gülüyor> ee, Taliban nereden çıktı? Valla e, yani Taliban oradaydı. Zaten işgalin gerekçelerinden biriydi. Ezmeye gittiydik oraya. Şimdi Dev, ezme işinden vazgeçtik. De, Daha 2001'de Tabii tamamen... Burkalar atıldı falan filan. Kadınlar özgür oldu Afganistan'da. Sakallar Her şey bir refahlandı. Oh. Sarıklar atıldı. Her şey çok iyiydi. Derken e, Kabil dışına çıkılamadığını öğrendik. Bu zor oldu çünkü pek basın da gidemiyordu oralara. Sonra Kabil dışına çıkılamadığını öğrendiğimizle yetinmedik. Ee, zaten Amerikalı generallerin kardeş biz bunlarla başa çıkamıyoruz bir şekilde bir ortam yakalamak Kaabilden lazım. Kağıt bizden sonra işin içinden de çıkılamadığını öğrendik yani. Evet bir çıkamama durumu evet. var genel anlamda bir palet kayması. Ee, Amerika diyordu ki bölgedeki generaller ya bizim bunlarla bir orta nokta belirlememiz lazım. Şimdi BBC de diyor ki Türkiye bu orta noktayı bulacakmış. Ee, e, yakışır. Yakışır. Yakışır da bence yapamayabilir. Yani hiç bu işlerin altına girmek doğru mudur değil midir kısmını hakikaten bilmiyorum. Sonuçta bunun planını yapacak ben değilim ama sonuç olarak bu işi becerebilir miye dair neyle neyin arasını bulacak onu anlamış değilim. Çünkü işgalcilerin çekip gitmesi dışında bir seçenek herhalde yok. Evet. Gittiği zaman ne olacağına dairse çok fazla seçenek var hakikaten Afganistan'da. Bunların hiçbirisi de iyi görünmüyor. Şimdi yani hem Hamid Kardai hem de Asif Ali Zardari İstanbul'dalar mıydı? Doğru hiç haberimiz olmadı ya. Gider tezahürat filan yapardık. Hoş geldiniz dostlar diye. Biz sizin ara bulucunuz. Evet yani BBC Türkçe İstanbul'da Afgan zirvesi diye kocaman haber vermiş. Ama işin güzel tarafı ne biliyor musun? Bir zirve dağılıyormuş, İstanbul'daki toplantının ardından Londra'da da bir zirve oluyormuş. Evet. da oraya gidiyor. Zirveden zirveye koşuyor yani. Memlekette kalmamak için bence Karzai'yi her zirveye koşabilir. Bunda hiç şüphe yok. E, Türkiye'de güzel görünmüştür herhalde. İşte, uluslararası toplanıyoruz. Abdullah Gül ev sahipliği yapıyor falan filan. Zirveleme. <gülüyor> <gülüyor> Çok tuhaf. Evet. Peki bence artık yavaş yavaş çekilmenin koridora doğru ricatın zamanı. Orada bir var mı bir plan? Ee, bakacağız bir plan var mı? Belki bizdir ve bizi bekliyordur dışarıda. Biz de katılırız. Evet, o zaman dinleyici isteğiyle bitiriyoruz. Evet. Bugünkü şeyi Peter Gabriel'dan Balios adlı. Bu dinleyeceğiz Sledgehammer ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.